Başladık. Neye başladık? Neyle başladık? Gpod. İyi Gpod. 22 mi? Bilmiyorum ya. Yani arada çekip yayınlamadıklarımız da var. O yüzden karıştırdılar. Onlar sayılmaz yayınladıklarımız. <gülüyor> o zaman 23. 23 mü? Belki de 24. Belki de 24. Selam gençler. Abi selam. Şimdi, evet. E, ne konuşuyoruz bu G-Port G-Port 22 e, episodumuzda? Bu G-Porn'da e, Super Girl'in <gülüyor> Super Girl pilotunu konuşacağız. Evet. Çünkü siz izlemeyin diye biz kendimizi feda edip. Allah bilmiyorum çocuk, ben. Izledik. Ben fragmanda <gülüyor> izlerim demiştim içim içim içimindeki <gülüyor> küçük kız. Bunu istedi ve izledik. Ee, i̇zledik yani. İzledik evet. ve içimdeki küçük kızın pek hoşuna gitmedi. Konuşacağız, konuşacağız. Evet. Bir onu konuşacağız, bir de... E, bir de yoğun talep üzerine. Evet. E, bir kişiden talep yani. gelince yoğun talep oluyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir kişiden gelmedi ama. Yani Okey. Üç kişiden <gülüyor> E, neyse evet. Yani bir de Flash'ın sezon finali. Yani 23. bölümünü konuşacağız. Evet. Hatta ona 22-23 demek lazım belki. Çünkü aslında ikisi böyle bir bölümlük final yapıyordu yani. Evet. Konuşacaklarımız evet. bunlar. Hangisinden Şimdi, başlayalım? Şimdi ha ben de sana onu sorayım diyecek mi? süper Supergirl'den başlamayalım. Ha başlayalım <gülüyor> belki, aradan çıksın demiyorsun. Hayır hayır. Belki Supergirl'ü hiç sallamayan dinleyiciler vardır. Ha onlar sonradan mecbur dinlemek zorunda kalsın. Hayır hayır hay, yani işte hani Mecbur dinlemek zorunda kalmasınlar diye diyorum. İşte flash bittiğinde kapatabiliriz. de yani. Okay. Flashla başlayalım derim ben. Okay o zaman. Evet nasıl buldun? Finali nasıl buldum? Evet. Yani finali yayınlandığı gece ya da işte sabaha karşı izlemedim. Bir gün sonra izledim ben finali. Hı hı. O yüzden de hani internette sosyal medyada aslında büyük bir yaygara kopmaya başlamıştı. Evet. Yani yes. millet... Hatta bizim Daykan bile yani işte öyle güzeldi, böyle muhteşemdi falan bir sürü hani böyle bu tarz yorum okudum. Spoilersiz yorumlara baktım şöyle bir. O yüzden de sanırım beklentim biraz yükselmişti. Ee, çok bayılmadığımı söyleyeceğim. Yani sevdiğim tarafları var evet. Ama dediğim gibi işte 22-23 gibi düşünürsem sezon finalini... Çok sevmedim. Çok sevmedim. Evet ama bunu, bunun sebebini açıklamam lazım tabii. Hani neden sevmedim dediğim aslında. Dediğim gibi çok sevdiğim yanları da var. Hani bölümünde e, önümüzdeki sezona yaptıkları bağlantıyla alakalı olarak da hani hani hani hani hani. hani. Ama yani. Şimdi ben genel olarak hani e, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama flashın ...çok büyütüldüğünü düşünüyorum genel <gülüyor> anlamda. Hani sokakta beni görüp de dövecekleriniz olabilir mi bilmiyorum ama... ...hani tamam Arrow'dan daha iyiydi bu, bu sezon. Bir önceki sezon Arrow'dan daha mı kötüsü? Bir önceki sezon yok çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ama ne bileyim böyle aşırı derecede mükemmel bir dizi olduğunu kimse iddia etmesin bence. Çünkü bilmiyorum hani CW levelına göre düşünüp tartılması gereken bir şey... E öyle yapıyor herkes canım yani. Yok ama ben hani şeyi görüyorum hani o çıta çok yükseldi falan filan sanki böyle şey hani e şimdi ne Şimdi Sudebü'nün yaptığı süper kahraman dizileri arasında Flash çıta yükseltti ama doğruya doğru ya doğru yani. Evet ama yani verilen tepki sanki Batman Forever'dan sonra Nolan Batman'i gelmiş gibi bir tepki anladın mı? Yani o kadar da Değil. yükselmedi diyorsun sen öyle mi? evet. Eğlenceli, güzel, evet falan filan. Ee, ki Flash'ı ben çok seviyorum. Yani Batman'dan sonra ikinci karakterim Flash. Ee, neyse bu kişisel fikrim bir kenara. Ee, sezon genel olarak hani birazcık daha değerli topluydu. İlk, i̇lk bölümünde verdiği o kadar çok istirek ve geleceğe yönelik e ümit vaatleri vardı ki aslında. E o beklentiyle aslında izledik bütün sezonu. Ve sezon finalinde de aynı şekilde bir sürü bir sürü böyle DC Universe'e yönelik işte istekler, göndermeler ve olası e, gelecek hikaye arkları e, konusunda bayağı havada kocaman bir delik açtı adamla o yönden iyiydi. Ha, bir önceki bölümün tabi ben de Kafka eski katılıyorum. Hani e, bölüm geneli ve o bölümün bitişi 22. bölümün çok da tırttı yani. Evet yani bu hani bizim mini Justice League ekibi var ya şu an. Hani işte Arrow'dur e, Firestorm'dur evet. falandır filandır. E, hatta işte bir önceki bölümde buna Legends of Tomorrow dizisi geleceği için de sanırım şeyi Atom'dur. Yani Atom'u katlar. Captain Cold'u bir katlar. ...getirdiler evet. falan. Hatta işte Karkakol kız kardeşi. E Golden Glider. Ha, Golden, Golden, Golden Glider. Ki aslında Flash'ın Yeni 52 serisinde çok da iyiydi o karakter. Golden Glider karakteri. Ben severdim onu. Yani işte hani o bir önceki bölümde... E Bizim sevgili Profesör Zoom'u, e, Eobart Thorne'u ya da işte Harrison Wells'i demek lazım dizi düşünüldüğünde. Yakalamak için ya, ya, verdikleri o kavga, hani yaptıkları hı hı. o işte yakalama, kovalama sahneleri, dövüş vesaire. E, Arrow'un o assassin kıyafetiyle gelmesi ki sen zaten Arrow'u izlemiyorsun ama. Ha. Yani o anda geliyor olması o kadar saçma ki Arrow hikayesi akışı açısından da. Çünkü hani artık spoiler demeyeceğim çünkü sezon bitti ve herkesin izleyebilmesi demiş olduğunu varsayıyorum ve senin de umrunda değil. Ee, orada şöyle bir plot var. Şimdi e, Razalgul diyor ki hani benim kılıcımdan ölmeyen adamın ben, benden sonra Razalgul olması gerekiyor diyor ve bu yüzden de işte e, Oliver Queen'i Razalgul olmaya zorluyor. Ve işte kardeşini öldürüyor, şehrini işte e, bok ediyor falan filan. Ve bu süreç içerisinde işte Oliver Queen kimliğini de yok ediyor. Arrow kimliğini de yok ediyor. Şeyi kurtarmak için, Oliver Queen'i kurtarmak için Arrow'u öldürüyorlar sezonda. Ve bu adam hani tamam ben artık Oliver Queen değilim. İşte hani e, kız kardeşi muhabbeti de var orada. Onu kurtarmak için de bir yandan hani boyun eğiyor raza ve artık e, League of Assassins'in bir parçası Razalboğlu'nun varisi olarak Nanda parbat'ta yaşayan bir herif bu adam. Ve durup dururken o tarafta kıyamet kopuyor. Oliver ne oldu sana falan filan. İşte e, sen artık tanıdığımız adam değilsin muhabbetleri işte dramalar bilmem neler. O sırada da adam böyle ya Raz benim bir işim var. <gülüyor> e, benim bir Central City'ye bir, bir beş dakika tamam mı? <gülüyor> Ve gidip gelmem lazım hani. İznim var mıdır diyor. Razı, tamam var istiyor. <gülüyor> Git gel diyor. O adam gidiyor. Tam o o 5 dakika mı? <gülüyor> Geliyor. Şey, Asasin kıyafetiyle reverse Flash'ı dövüyor ve high five yapıyor şeyle e, Firestone'la sonra gidiyor. Ama küçük bir gönderme var tabii <gülüyor> hani o şey Flash soruyor orada bu kostüm ne iş falan diyor o da siktir ediyor. Uzun <gülüyor> hikaye anlatırsan. <gülüyor> Ki o aşamada tabii sezon finali var ondan sonraki bölümde ve o sezon finali ne kadar kendi adamları bilmiyor bu herifin. Hani aslında içten çökerteceğim ben e, League of Assassin'si. ...hikayesini kendi adamları bile bilmiyor. Yani. Nasıl ulaştı mesela? Neyse siktir edelim. Hani oldu işte crossover kapasıyla. Şey, güvercin <gülüyor> uçurdu falan. E, aynı bölümde yine yani 22'de finalden hemen önceki bölümde... ...boktan olan bir şey daha var. Bu partikül hızlandırıcıyı e, tekrar aktive ediyor Harrison Wells. Bizimkiler de diyor ki arkadaş patlayacak. O zaman biz bu diğer bütün kötüleri, bu Hı -hı. şeyleri... E, ...güç sahibi kötüleri... ...bunları buradan çıkaralım ölmesin bunlar... Başka bir yere götürelim. Nereye götürelim? Erol'un bir hapishanesi var. Hmm. Oraya götürelim. Erol'un tayfası bize yardım eder. İki telefon falan. Hmm. Hemen oradan tır ayarlanıyor. Erol'un tayfa işte uçağı atlıyor. Hmm. Artık kim kim var uçakta onu da bilmiyoruz. Uçak geliyor. Uçak düşüyor. Uçakta kim öldü? Kim kaldı? Ne oldu? Ne bitti? Belli değil. Bu kadar sen Star Labs'ten işte süper zekatiler, yok Flash, yok O, yok bu bir sürü süper hero falan... Tırdaki kötülerin kaçmasına bir şekilde sebep oluyorlar. Hı hı. Captain Colt bunlara kazığı çakıyor. Falan. Hani böyle üst üste sürekli aptalca şeylerin olduğu bir bölümdü tamam mı? Bence zaten hani Reverse Flash'i yakaladıkları sahne falan da büyük rezervi. O o 5 kişilik o geri zekalı ekip hayatta yakalayamaz. Yani. <gülüyor> i̇mkanı yok abi. Hani imkanı yok yani. Neyse yakalıyorlar yani bir şekilde. Çok aptalca evet. O yüzden de nefret etmiştim yani. De, ya çünkü ben genel olarak Flash'ın tüm sezonunu beğendim. Yani bir çizgi roman dizisi olarak beğendim. Anladın mı? Hani tamam evet hala efektler muhteşem değil. İşte hala senaryo çok dar gidiyor bilmem ne. Ama işte, hani açıp ben Flash çizgi romanını okuduğum zaman da aslında bu dizide izlediklerimizden çok daha büyük bir şey de olmuyor az Yani şimdi o olmuyor dersek... Biraz, birazcık haksızlık etmiş oluruz tabii ki e, bir televizyon kurgusu içerisinde sığdırabileceğin şeyler var, sığdıramayacağın şeyler var. Hayır hayır ya senaryo olarak diyorum yani hikaye olarak böyle ha. çok daha büyük çaplı, çok daha acayip şeyler olmuyor yani. Ama yani Flash'ı en azından benim çok sevmemin sebeplerinden bir tanesi ki aslında e, aynı şey ben Konstantin'den de bekliyordum. Hani Erol gibi ya da... E, şey Smallville gibi ben sadece bu karakterle yola çıkıyorum arkadaş kafasıyla gitmedi başlamadılar. Adam zaten bir spin-off karakteri olduğu için başlar başlamaz işte DC'den şu bu işte grubu gördük bilmem neyi gördük. Yani o ufak tefek göndermelerin e, hani ulan acaba daha ne gelebilir merakı çok büyüktü bende Flash için. Vay arkadaş ya sen e, ama bulup buluyorsun yani. Hayır hayır. Buluyorsun kıllısını arıyorsun Hayır. Yani. O yüzden hoşuma gitti ve bunları da gösterdi. için de hoşuma gitti. E tamam gösterdi. Ha. Daha ne? E bok atmıyorum zaten. Bunu yüzden sevdim diyorum zaten. Hayır. İyi de cümleye şeyle başladı. Siz romanda öyle büyük şeyler olmuyor ha. demek falan ama mesela olur falan dedin. Bana yani bu yüzden şu... seviyorum diziye bağlı. Yani, yani beklemediğim şeyler de var. Yani olmasın beklemiyorum. Mesela Grud'u görüyorsunuz. ...gördün diye bir Gorilla City'yi görmeyi beklemiyorum. Okay. Yani ben o büyük şeyler de değil mi o? Hani televizyon kıstasına sığdıramayacağım. Hmm. Mesela işte Speed Force'u açıp böyle ...içindeki e, hani oraya geliyor ...zaten hikaye ama hani mesela ...Yeni 52'de bir kayboluyor herif tamam mı? Iris Fest mi? Bilmem ne falan filan. Speed Force'un içinde yıllar geçiriyorlar <gülüyor> falan. Ya da ne bileyim e, ...bizi çok şaşırtan işte o Flash e, Vanishes in Crisis ...headline'lı işte ilk bölümün sonundaki ...gazete mesela. Yani o ...onu ben mesela büyük bir point Hikayesi ya da kreşsiz hikayesi bekleyerek sevinmedim. Hani ama ona gönderme yapmış olmaları yetiyordu. Ve belki de ucundan köşesinden ona benzer bir şey yaparlar diye bekledim. Ki yapıyorlar. Yapıyorlar. Evet. Da. İşte finalde de oraya geliyoruz aslında. Şimdi final bölümüne geçelim. Final geçelim. bölümünde benim aslında sevmedim dememe sebep olan şeyler çok aptalca. Yani ben sevmedim dediğimde ve açıkladığımda bunu dinleyenler de muhtemelen bana kızacaktır. Ulan bu yüzden mi sevmedin? Hayvan irfan hani şunlar da oldu. İşte hani bunları sevmene rağmen niye biz bölümü sevmedim diyorsun ya, genel olarak benim derdim şeydi hani öyle olmayacağını bilmeme rağmen Flash gibi bir karakterin özellikle bu bölümde yazılan senaryo diğer karakterlere yazılan replikler yüzünden de Flash gibi bir karakterin gidip annesini kurtarması gerekiyordu tamam mı benim için evet. benim için öyleydi diyorum yani yoksa çizgi romanda da çok farklı bir şey aslında olmuyor yani. Yani ben... hangi, hangi hikayede olmuyor o da ayrı bir hikaye evet. bazılarında oluyor bazılarında olmuyor bir de öyle bir durum var hani... yani ben katılıyorum mesela orada sana ben aynı sonuca varacak olsalar bile yani bir Flashpoint hikayesi ...yapıp mesela ikinci sezonun ilk bölümünde tekrar geri sarmayı tercih ederdim. Aynen öyle, aynen öyle. Ben de ona kızdım zaten. Biz daha Flash dizisi başlamadan senin otur Flash podcast çekmiştik. Ve bunda şeyi söylemişti. Ulan herifler hani şöyle başlarmış, sezon sonunda da Flashpoint'ı patlatırlarmış... ...ne güzel olur lan, din falan filan dediğimiz için... ...şimdi gerçekten de bütün sezon öyle gelip hikaye oraya gitmeye başlayınca... ...ben finalde onu bekledim o yüzden. Bir de hani işte dedim ya, diğer karakterlere yazdıkları replikler... Jeff LaShla arasında dönen atıyorum, Joe ile arasında dönen hmm. diyalog. ya işte tabi gidip anneni kurtaracaksın lan manyak mısın falan filan. O da diyor ki iyi ama sen ve ailesi de hiç yaşamamış olacak bu. Bu hoşuna gidiyor mu yani falan? Yani ulan çok aptalca geliyor tamam babasına gidip söylüyor babası diyor ki ya deli misin ben seninle zaten gurur duyuyorum ya ne gerek var anneni şimdi var. <gülüyor> Anneni niye karıştırıyorsun? Allah Allah. Ana bacı yok. Ana bacı yok. Allah sana. Sevgili Henry. Henry Allen. Buradan sana sesleniyorum. Allah'ın denyası. Bir dakika bir dakika. Hapistesin. Henry Allen'a bir şimdi cevap hakkı doğdu. Hapistesin. Karın ölmüş. Karını öldürmekten tutuklusun. Ve ayrıca bizim bildiğimiz üzere seni hapishanede çürüyüp gideceksin arkadaşım. Öleceksin ya. Flash sen bak anası ölmüş. Anası büyümüş zaten çocuk. Sen hapiste. Çocuk götünü yırtıyor dışarıda seni hapisten kurtarmak için. Sana gelip diyor ki sonra çocuğu. Baba diyor annemi de kurtaracağım seni de kurtaracağım. <gülüyor> <gülüyor> sen, buracığım kamçayı buracığım kamçayı. <gülüyor> Himmet abi. Neyse. Diyor bunu diyor tamam mı? Sen de diyorsun ki. Oğlum. <gülüyor> ya yapma. <gülüyor> Saçmalama ya. <gülüyor> Hadi bak. Şeyi anlayabiliyorum. Ee, Starlapse'deki tayfanın Hı. ya Barry hani sen işte şimdi gidip anneni kurtarırsan işte ripple effect olur. Hani Hı. kim bilir neler değişir. Zaten işte çok büyük bir e, kötü bir olay olduysa ve sen onu düzeltmeye çalışıyorsan e, zaman kendini tekrar düzeltip e, ne faiziyle olabilir? koyar. Ha, tekrar o düzeni sağlayabilmek için zaman o aradaki işte senin düzelttiğin o kötü olayı ya ya tekrar yaratır ya da o değerde ona eş değer büyüklükte de Bir kötü bir olay yaratır. Hani yapma etme falan filanı getiriyor. Ama bunlar en azından kendilerince bir bilimsel hani bir yani teoride de olsa hani bir, bir fikirleri var tamam mı? Hani bak, olursa bu olur falan. Ki birkaç bölüm önce de zaten dizide de bize bunu yaşattılar filan. Bir gün e, geriye gidip tekrar aynı günü düzeltme şansı buldu. Düzelttiğinde de düzelt geri döndüğünde de günümüze zamanı. Günümüz olmuyor tabii onun artısı. düğümüz. düğümüz hani <Gülüyor> Zaman yolculuğundan bahsetmek çok zor. Bir gün geriye gidip tekrar geri döndüğümde değiştirdiği şeyler yüzünden her şeyin bok olduğunu, bir aslında çok daha kötü şeylere sebebiyet verdiğini falan görmüştüm. Yani o yüzden de aslında bize o mantığı açıklamalarındaki sebep o aslında. Hani arkadaş şimdi annen iple da lecanda, yani belki baban öyle yani, yani o yüzden de yapma diyebiliyorlar. Bu mantığı anlayabiliyorum. Babası bunu içten içebiliyor ben bak. Ayrısıyla olan konuşması da yine <gülüyor> keza böyle bir saçma. Ama tabii orada da şey devreye giriyor. Bölümde de yine Ar hani... Az çok aptalca buldum ama mantığını anlayabildiğim Eddie devreye giriyor. Orada da şey var hani Eddie'nin gazeteyi görmüş olması artık Iris'in de biliyor olması. Yani hani Iris, West, Ellen. Aa biz evlenecekmişiz falan. Eddie de ya bak siz misiniz? Sikiyim kendimi o zaman. Benim artık burada hiçbir işim... Ulan gencecik adamsın. Iris gibi bir deniyor zaten ne işim var? Derin'in ne işi var? Hayır kız mı yok oğlum Eddie'ye? Genç yakışıklı cillok gibi çocuk. Ha, polis mis gibi işi var. E, Sabit maaş. Pretty boy. <gülüyor> Sarışınsın. Ha. Doktor ya profesör Zoom'un şeyisin. Dedesinin de dedesinin, ha, dedesinin dedesisin. dedesisin. Dedesisin. Ya daha ne istiyorsun sikiyim? Ayrıs. Ayrıs. Ayrıs bizim ya. Ayrıs yüzünden bu adam. Bak sezon finalinde <gülüyor> Kendini öldü, öldü. Öldü Gerçi Iris yüzünden de demeyelim. Orada e, şeyde gaz verdi tabi ona birisi. Bizim Firestorm'un e, evet. diğer yarısı. Evet. Profesör e, e, yarısı. Evet. evet şeyim. Elias'ın babası <gülüyor> e, o da verdi gazı tabi hani dedi ki ya bak dedi asıl burada dedi geleceği değiştirebilecek tek adam da sensin ha dedi Edi dedi <gülüyor> bak dedi <gülüyor> bu dediğimi unutma, unutma bunu aklından çıkarma dedi evet. Edi de oradan bir gaza geldi ha dedi ya ha ben dedi, <gülüyor> yaparım dedi o iş. Onu tamam, ayarlayacağız. Tamam doktor, sen merak etme dedi. Kayboldu dedi ortalık. Ondan Görüm sonra gittim. Yok, gitti bir de... Seviyorum ulanım ha, evet, dedi. Evet. Kız da ben de seni dedi. Sonra işi nereye bağladılar? Sonra, ya işi nereye bağladılardan öncesi aslında. Şimdi ben genel bir özet geçiyormuş olsun da. Şey muhabbetinde gördük. işte reverse flash flash karşı karşıya geldiler. <gülüyor> ve işte birbirlerine aslında bir şeyde bulundular. Bir proposal'da ee, bir daha doğrusu ne der ona. Hani arkadaş sen şunu yap, yapacaksın. Ha, senin için. Orada, ben de orada. Şunu, kendin için de şöyle bir çıkar olacak. Senin de şöyle bir karın olacak bunu yaparsın. Evet, onu onun söylemeden önce bence bu e, reverse flash, flash olayının yani flashlerin arasındaki e, güç ilişkisini bir bence bir anlatmak lazım. En azından çizgi romandaki haliyle. Tabii ama şey işte hemen kafadan şeyi söyleyelim. Yani Henry yani Profesör Zoom yani işte reverse flash diyor ki flash'a sen diyor e, benim kendi zamanıma hı hı. geri dönmeme yardım edeceksin. Bu sayede de elinde şöyle bir şans olacak. Geri dönüp ananı kurtarabileceksin. Buyur diyor sana fırsat. Şimdi orada açıklayalım. Şimdi zaten dizi izleyenler de biliyor. Hani çizgi romanı okuyanlar da az çok biliyorlar. En azından dizideki versiyonunu e, çizgi romanda nereden aldıklarını biliyorlar. Profesör Zoom zamanda yolculuk yapıp işte aslında Berey Alan'ın çocukluğuna dönüp o da flash olmadan onu öldürüp flash olmasını engellemek istiyor. Bunun neden istediğini net olarak bilmiyoruz. Çizgi romanlardan aslında biraz biliyoruz. Evet. Ama çizgi roman versiyonlarında yani birkaç farklı hikaye var. Birisi şey e, birisi aslında e, Profesör Zoom'un yani Reverse Flash'in e, Barry Allen'ın kayıp ikiz kardeşinin e, oğlu bu, kuzeni? Bu, bu versiyonu biliyor muydun? <gülüyor> kayıp ikiz kardeş muhabbetini biliyorum da oğlu oğlanı. işte, Long Lost Twin Brother'ı var e, Gary Allen. Hayır <gülüyor> onun da soyadı Tom. Çünkü kayıp ikisi kardeş yani. neyse. Onun e, oğlu bu Zoom. Neyse bu, bu arada e, şey Deep olmak not, istiyor. Bütün, Barry Allen olmak bütün istiyor. Bütün Zoom'lar ve bütün e, Reverse Flash'lar aynı değil. Değil değil. Evet. Zaten ilk Flash podcast'ında bunu konuşmuş. konuşmuş baya, baya, evet. baya reverse Flash geyiği yapmış. Yani aslında Barry Allen olmak istiyor. Hatta öyle bir tırlatmış ki kafayı işte zaman yolculuk yapıp e, hatta tipini de Flash'a benzetip estetik olup Flash'ın yerine geçtiği hikayeler falan var. Flash işte e, hatta bir, bir uyarlamada da tekrar çocuklu Flash'la tanışmak için zamanda yolculuk yapıp geri dönüyor. Fakat Flash'ın öldüğü, Flash'ın çoktan öldüğü bir zamana geldiğini görüyor. Orada daha da tırlatıyor, daha da kafa yiyor falan filan. Bir öyle bir versiyonu var. Flash hayranı ve işte Beryal'ın aslında akrabası aynı zamanda olan bir versiyonu var. Bir şöyle bir versiyonu var. Yine e, Arif Svest'in... Erkek kardeşi versiyonu var. Yeni onu, 52'de mesela. O, onu hiç bilmiyorum. Ee, yeni 52'de şey... E, orada ben de şu an hikaye çok net hatırlamıyorum Oradaki da... Oradaki zoom olmayabilir ama. Reverse flash ama. Tamam yani reverse flash. Zoom değil. Reverse flash. Oradaki hikayede de e, bu Speed force'tan etkilenip ve çok e, şey... E, Büyük içinde bir kin, bir nefreti var. Iris West'in ailesinde bir olay var zaten. İşte çocuğun dayak gemişlerinde falan filan. Ve o kızgınlığı Speed Force'la işte şey yapınca, birleşince işte Reverse Flash oluyor gibi bir muhabbet var. Falan yakalıyorlar falan filan da. Çok iyi bir hikaye argı değildi. Fakat yeni 52'deki Barry, Barry Allen Dean, Wally West'in hani tanıştırılması hikayesine bağlanıyordu orada. Yeğeni yeah. Iris'in. Ondan sonra bir de işte şey var. Ee, bu neydi? Şu an işte e, Reverse Flash Doktor Zoom'un adı Thorne. Eobard. Eobard bir başka versiyonunda da şey muhabbet var işte. Hani gelecekte işte çok büyük Hayran'ı Flash'ın ve işte e, ve bu güce sahip olmak için bilimi kullanarak kendisi de bir şekilde e, şey Speed Force'a e, elini değdirip. Takyonlarla yapıyor. Evet. E, Flash olmaya çalışıyor fakat bu gücün... Fazla geliyor ona işte güç sarhoş oluyor Şimdi ve deliriyor. deliriyor. Flash'ta gelip onu durduruyor ve ondan sonra da flash'tan nefret etmeye başlıyor. Ondan sonra Flash'ı öldürmeye çalışan bir versiyon. Flash, aslında Flash en onu çok... gelip durduruyor işte ilk dediğim ilk podcast'te anlattığımız hı. asıl e, versiyonu oydu. Hı hı. Flash onu gelip durduruyor durdurması yüzünden de aslında şeye yol açıyor bu... E, kariyerini de skip atıyor. Evet. Asıl ona takıyor o, o versiyonunda. Hı hı. Yani diyor her, yani taşak olan oluyor işte üniversitede. Hani herif, herif profesör falan değil zaten. Herif aslında profesörlüğe yükselmiş bir şeyi yok. Öyle bir kariyeri falan yok. Herif kendi kendine veriyor o ismi. Profesör Zoom diye. Falan filan. Neyse öyle bir versiyonu da var. Evet. Ama işte yani en çok benzeyen versiyonu o versiyonu evet. şu andaki. Bu arada şu çok önemli son bölümde Speed Force'un ilk defa Speed Force olarak hani tanımının konmuş olması. Reverse Flash işte şey diyor hani bu Speed Force'u kullanmalısın muhabbeti yapıyor orada. Şimdi Speed Force'un çok fazla bir e, geçmişi de yok aslında. Çünkü eski Golden Age e, Flash dönemi vesairelerinde aslında Speed Force denen bir olay yoktu. Hatta bu şey Johnny Quick döneminde işte e, öyle bir muhabbet çıkmıştı galiba. Çünkü e, Jesse Quick... Bu hangi lan <gülüyor> Bir krisis zamanında ee, şey muhabbeti vardı işte. Johnny Quick e, de bir speedster. Ama o kendine böyle bir e, speed formülü keşfettiğini düşünüyordu. Ve bu formülü işte hani büyü gibi şey yapınca tekrar edince hızlandığını düşünüyordu. Ama meğer işte speedfor'muş vesaire. Speedfor's'muş bu olay e, muhabbeti. Oradan sonra bayağı bir bütün speedster'ları etkileyen genel bir... E, Evrensel bir e, natural force olarak tanıtılıyor. Neyse, e, Speed Force'un tanıt şey olması, e, bu bölümde Speed Force'a değinilmiş olması aslında hani hakikaten o gökyüzündeki zaman vortexi kadar önemli bir şey. Çünkü Speed Force sayesinde aslında e, Allen'ın yapabildiği şeylerin bir, birçoğu işte çizgi romanlarda açıklanıyor. Ee, ve aslında e, dizi boyunca bizim gördüğümüz diğer ıvır zıvır karakterlerin de doğuşuna sebep olan şey olarak da düşünülebilir. Mesela e, goril Groot'un da aslında Speed Force'la bir bağlantısı var. Hatta yeni 52'deki işte, e, Gorilla City Savaşı'nda da bu sürekli e, hani dile getirilip Groot sürekli Barry Speed Force'unu emmeye çalışır. Çünkü onun daha zeki, daha güçlü olmasını sağlayan şey Speed Force. İşte vibe mesela o da Speed böyle kenarından köşesinden yemiş bir karakter ki Cisco vibe olacak evet vibe olacak statik şok mu statik olacak statik şok mu evet onun dışında onun dışında ee, ne diyordum rukatçı Speed Force evet Speed Force diyordum Speed Force'un önemi ve şey ee, Flash'ın önemi aslında iki tane DC evrenini baştan yaratmış, iki tane büyük eventin de başlangıcı ve sonu olmuş olması Flash'ın. Evet. Crisis'in de sonu, şeyin de sonu. Ee, hani şeyin başlangıcı, yeni 52'nin de başlangıcı. Flashpoint hikayesi. Ee, bunu bence daha iyi kullanacaklardır diye düşünüyorum bu ikinci sezonda. Bilmiyorum ne kadar çok Justice'lik bağlantısı yaparlar, ne kadar çok DC bağlantısı yaparlar bilmiyorum ama... Hani Hal Jordan'ın da lafı geçiyor. Ne bileyim ee, lugeriik dizisin <gülüyor> şapkası geliyor C geik C ge C oraya daha gelmemiş ki ya niye oraya gir speed force'tan kişidi <gülüyor> Neyse abicim. Ben ne diyordum? Ha. Reverse Flash Flash karşı karşıya geliyorlar ve diyorlar ki ha ha, Oraya ya, bağlayacaktım ha, ben unuttum, Nasıl bağlayacaklar Orası en başı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sonra gidip oradan girip dönecektim. <gülüyor> flash abi bu böyle olur böyle. Zaman yolculuğu falan. Diyor bana diyor yardım et arkadaşım diyor. Ha. Beni diyor evime geri dönmemi sağla diyor. Sonra da siktir git anneni kurtaramana koyayım diyor. Evet. Şimdi Speed Force <gülüyor> e... <gülüyor> <gülüyor> Tez yazıyor değil mi ya? <gülüyor> ee, aslında hani şuna gelmeye Flash'ın Flashin işte reverse flashin de flashin de aslında hızını sağlayan speed force diye bir olay var. Şu anda dizi bütünlüğü içerisinde açıklanmamış bir şey. Ama e, bu reverse flashin flashin annesini öldürdükten sonra kendi zamanında gidip geri dönemiyor olmasının sebebi aslında o zaman akışı içerisinde Flash'ı yok etmiş olması. Aynen öyle. Dolayısıyla flash, Barry Allen'ın e, Speed Force'la bütünleşmesi gerçekleşmeyince kendi de e, Speed Force'la olan e, ilişkisini kaybediyor. Dolayısıyla hızlı koşarak geleceğe geri gidemiyor bu adam. Yani Risto'nun söylemeye çalıştığı şey <gülüyor> basitçe şu Reverse Flash, Flash olmadan var olamıyor. Yes. Doğru mudur? Adı Adı öyle zaten. Reverse evet. Flash. <gülüyor> flash yoksa... Earth flash yok arkadaş. Yok. Zaten e, bu bölümde de buna bir gönderme var. Evet. Hani açık açık söylenmiyor pro, işte Profesör Wells tarafından ama hı hı. böyle bir olay olduğunu anlıyoruz. Çünkü annesini diyor ki ya arkadaş ben seni öldürmeye kalktım. Ama senin işte şimdiki halin geldi. Çocuk halini kurtardı. E, sonra baktım madem onu öldüremiyorum. E, seni madem öldüremiyorum dolayısıyla o zaman dedim sana çok acı verecek bir şey yapayım. Ve senin flash olmanı engelleyecek bir şey yapayım. Ananı öldüreyim öldürdüm ananı diyor. <gülüyor> Ondan sonra baktım ki diyor ananı öldürdükten sonra diyor. Bütün gücümü kaybetmişim hızımı diyor. E hızımı kaybedince de ne oldu diyor. Ne oldu? Flash'ta soruyor. Ne oldu diyor. Ne oldu? <gülüyor> diyor ki e geri dönemedim diyor. Has ha, Geri dönemeyince dedim ki diyor siktir. He. Buradan sonrasını söylemiyor. Buradan sonrasını biz anlıyoruz. Hayır buradan sonrasını söylüyor. Ha, yani daha önceki bölümlerde söylüyor. Hayır buradan sonrasını şöyle söyleyeyim. Buradan sonrası dediğim kısım şu. Ee, gücümü kaybedince seni Flash haline getirmek koydum demiyor bu bölüm. Abi daha önceki bölümlerde diyor ama. Buna ihtiyacım ama, vardı diyor. Ama onu da annesinin ölümüne bağlayarak anlatmıyor daha önceki bölümlerde. He tabii şöyle diyor. Yani Biz benim benim heris işte. benim herisim vel olma sebebim açıklarken hatta Harrison Wells'i öldürdüğü e, sahnede diyor ki ya arkadaş sen karınla birlikte 2 sene 20 sene sonra bir e, partikül hızlandırıcı yapacaksın ve bunun sonucunda bir şey olacak ama benim bunu hızlandırmam lazım diyor öldürüyor karısını işte adamı da öldürüyor ve Harrison Wells oluyor. Adamın yerine geçiyor. E, yerine geçiyor ve işte partikül partikül, e, akseleri, pa, partikül, partikül hızlandırı. hızlandırıcıyı e, normal zamanından daha önce bitirip Devreye alıyor ve bilinçli bir şekilde de patlatıyor. Flash'ın flash, flash olmasını evet, flash evet, sağlıyor. Evet, flash'ın yaratılmasını sağlıyor. Ama ben de zaten bu olmadı demedim. Ben dedim ki, Hayır, ben de dedim ki, bunu daha biz önceki, daha önceki bölümlerde söylendi. Dedim. Tamam. Siz birleştiremediyseniz, biz sizin yerinize birleştirdik. Oy. bu. Bunlar bunlar oluyor. Şimdi peki buraya nereden geldik? Aslında ben ne anlatmaya çalışıyordum? Bilmiyorum. Ha, şunu anlatmaya çalışıyordum. Ya bu reverse flash ile flash karşı karşıya geliyorlar. Hı -hı. Tamam mı? Reverse Flash diyor ki ya arkadaşım diyor benim diyor eve dönmeme sağla diyor. Sonra diyor sen git anneni kurtar diyor tamam mı? Dur ben buraya. Ya arkadaşım ben hep burada kalıyorum bak. <gülüyor> Bir adım ileriye gidemedim ya. Dur bu arada. Geçen bölüm, bir önceki bölüm... Ben artık kötü adamlara inanmaktan vazgeçtim. Edebiyatı yapıyor ya. Kim? Flash. Çünkü Captain Cold'a güvenerek Her de... Tamam, i̇şte inanmaktan kötü adamları, vazgeçtim deyince bana tamam, şey yapamadım. Artık tamam. dersimi aldım diyor. Daha yemezler artık. Ha, diyor. yemezler artık diyor. Bu e, zeka küpü arkadaş aslında hızlanıp hızlanıp hızlanıp o şey e, zaman deliğini açana kadar Harrison Wells gayet şey e, hapishanesinde oturuyor. Evet. Gidip anasını kurtarıp gelip onu hapishanesinden çıkarmaya da bilirdi bu adam. Evet. Ama zamanda yolculuk yapabilsin diye timesphere yapıyor herife. Evet. Niye yapıyor bunu? Anlatayım ben hemen sana açıklayayım. Hı. Senaryoda çünkü ben de yardımcı oldum arkadaşlar o yüzden. Evet. Benim de payım var. ne da söylemeden geçmeyelim. Evet. E, anlatayım ben hemen. Soruyu bir daha alabilirsin. <gülüyor> Yok hemen söyleyeyim. Şu yüzden onu hapishaneden çıkartıyor. Eee zamanda yolculuğu nasıl yapacağını bilmiyor çünkü. Yani o hapishaneden de anlatmaz o. Hayır Ona ama şimdi bir şey var. Geliyor. Nereye gidip geliyor? Bırak bunları bir yere gidip gelmiyor. Adam gidiyor annesinin yanına gidiyor. Yaşlı hali dur gelme diyor. Bak ben o bunu çoktan çıkarmamış mıydı hapishaneden? Hayır. Gibi? Hayır. En çünkü... son mu çıkarıyor? Tabii tabii. Ha dur diyor çünkü... ben gitti. Ha evet. Adam e, doğru. E kurtarmamışsın sen diyor. Evet. Sen, sen, ta, dur çünkü... Dur dur çok ileri gitti dur. İnsanlar Kafası karışacak. Benim az önce verdiğim cevap yanlışmış. <gülüyor> Yanlış etki etmişsin sen yazarlar o zaman. Ben dizinin orasında uyumuşum. <gülüyor> Yani ben aslında şöyle yapın demiştim. Dediğimi yapmamışlar anladığım böyle. Çünkü hapiste önce çıkarması lazımdı. Flaşın onu gitmeden önce. Ya bilmiyorum çok da umurumda değil. Zaten salak salak şeyler oluyor dizide. Az önce anlattık 22 bölümde olan 30 tane salak şeyden şu bölümde olan 2 tane salak şey yedir yani. Yok tersi. Bu bölümde olan 2 tane salak şeyi tercih ederim o 30 tanesini öyle diyeyim. Oh, bak şimdi ağzımı açtırmış. Açma şimdi ağzını. <gülüyor> Nerede kalmıştık? Evet. Ha, reverse Flash'la Flash karşı karşıya geliyor. Tamam mı? Diyor ki sen diyor benim evime geri dönmemi sağla diyor. Bana yardım et diyor. Her seferinde farklı bir cümleyle anlatıyorum değil mi ben bunu? Sonra o da diyor ki hala aynı adam konuşuyor bu sırada. Diyor ki sen bana yardım et diyor sonra da git anneni kurtar diyor tamam mı? Flash da diyor ki ya ol yok olurdu olmazdı nasıl olacaktı işte gidiyor bir ile konuşayım. Babamla konuşayım Iris'le konuş. Sisko ne dersin? Caitlyn her giden mi falan? Hepsine soruyor. Hepsinden abuk subuk cevaplar alıyor ama çoğunluğu gidiyor aslında. Git kurtaralım delim sinemine koyayım diyor. Kurtarmak istiyor aslında annesini. Tabii. Sonra e, nasıl gideceğini dinliyor, öğreniyor reverse flash'tan. Reverse Flash ve Cisco'dan aslında. Evet. Cisco'nun da çünkü bu konuda bazı kirleri var. Diyor ki şimdi Mach 2 hızıyla döneceksin. Ha. Ondan sonra ters yönde bir tane hani hidrojen partikülü çok hızlı koşman lazım diyor. Peki diyor çubuk o kadar hızlı koşmak sıkıntı olur mu? diyor. Ö ölür, ölebilirsin diyor yani. Hani o, en fazla o olur diyor. O da ha tamam o zaman ya ben de bir bok zannetmiştim deyip koşmaya başlıyor. Bir yandan da işte bizim partikül hızlandırıcı mı artık hmm. takyon hızlandırıcı o devreye giriyor çünkü niye bu speed force'la onun buluşması gerekiyor değil mi? Bir takyonla çarpışması gerekiyor. Hidrojen şey. atomuyla çarpışıyor. Hidrojen, hidrojen atomlarına takyon denir. <gülüyor> Hiç anlamamış şey ya. Hiç bilmiyor ya. Neyse ya hidrojen atomuyla çarpışması lazımmış. Bunu da Sisko'dan mı öğreniyor yoksa Reverse Flash'tan mı? Reverse Flash'tan öğreniyor. Hah, bak benim dediğime geldik. Ama hapisten hala hapiste tabii bu onun evet. Ya tamam ondan sonra atlıyor gidiyor tamam mı bu? Atlıyor dediğim koşuyor. Hı. Bir koşu gidiyor geçmişe. Ha, bak bölümdeki... 1 dakika 52 saniyesi var. Bölükteki arada. man bölük. Bölümdeki ikinci aptalca şey... Ya sen tam o ana niye geri dönüyorsun arkadaş? Niye tam o ana geri dönüyorsun ya? O andan annenin öldüğü işte ya da işte flash reverse flash'ın koşmaya kapışmaya evin içinde dolanmaya başladığı andan atıyorum 2 saat önceye niye dönmüyorsun? Bunu nasıl açıklıyorlar? Diyor ki reverse flash. Doktor <Gülüyor> vers diyor ki profesör mü artık? Doktor mu bu kodumun çocuğu? Profesör değil mi? <Gülüyor> tamam bu, bu diyor ki. Ama bu zaten profesör olabilmesi için aslında doktor olması lazım. Tamam da şimdi herife yanlış da hitap etmeyeyim. Ayıp değil koskoca profesör? doktor. Alınabilir. Niye canım? Al, ben olsam alınırdım ben. O kadar şey yapmışım. Çalışmışım. Çabalamışım. Profesör olmuşum. Utanmadan bana doktor diyorlar diye. Ya. Şimdi şey yap. Konuşturma beni. O konuyu bir şey yapalım. Ne Unutturdun bana şu an ne? <gülüyor> ha, diyor ki. Reverse Flash. Yani Henry Wells. Yani doktor. Yani profesör <gülüyor> Zoom <gülüyor> Diyor ki. Bak diyor. Tam diyor o anı diyor. Hatırlamaya çalış diyor. O anı hisset diyor. O annenin öldüğü geceyi. O için öfkeyi diyor, üzüntüyü, acıyı, onların hepsini hatırla diyor. Çünkü diyor seni tam o zamana geri döndürecek o referans o, noktası ha, oluyor. O kuvvetli hislerin sayesinde diyor. O hislerin diyorsa seni gayede edecek diyor sana, yön gösterecek diyor o, tam o zamana geri dönebilmek için. Ben de tabii bu tam o sahneyi izlerken diyorum ki ananı yani hani bu <gülüyor> arkadaş bizliklerin gidin diyorum ya. Zamanla yolculuk yapacak adam. Bir gün öncesine, 8 gün öncesine, işte bilmem nesine gidiyor da tam o ana gidebilmek için yaşadığı acıyı da on bu mu böyle mi yapılıyor zaman? Bir ya dakika sen ona mı tak? Taktım tabi hayır yani o, o biraz sinirim bozdu taktım derken. Ya adam sesin iki katı hızıyla tamam koşuyor evet, tamam Harrison Wells odasında. Cama doğru. Harrison Wells dedin kim? Doktor Zoom. Tamam profesör Zoom hapishanesinde Hı. cama doğru evet beri acıyı hisset o ana geri dön diyor. Evet. Ve Flash bunu duyuyor. Duyuyor. Duyamaması lazım. Çünkü adam sesin iki katı hızlı koşuyor. Evet. Ama kulaklığından duyuyor. Kulaklığından. Yani ses de onunla aynı hızda koşuyor sırada. <gülüyor> Öyle. Bak, Kablo, kablosuz teknoloji sonuçta bu. Bak tamam hadi. Dedik kulaklığıyla duyuyor. Peki adam 5 episod önce tamam mı? Arabasına düşen yıldırımdan kaçmadı mı? Kaçtı. Tamam zaten olsa Şimdi ışık hızı ile ses hızı arasındaki farkı bence Google'dan birisi baksın. Tamam tamam. Yazarlar bakmamış. Ya eyvallah. Hı. Ama yanlış örnekle verdin o yüzden sıçtın. Şu örneği verseydin çok daha açık olacaktı bunun ne kadar aptalca olduğu. Bu flash hayvan gibi hızlı koşarken. Hı. Hayvan hayvan gibi hızlı koşarken Hı. yolda Aa, a, a, araba a, falan diye bağıran insanlar görüp onlara yardım ediyor ya. Hı. Asıl onları nasıl duyuyor koyayım? Hayvan gibi hızlı koşarken nasıl duyuyor onları? Duymuyor, onları görüyor. Ya nereye? Oha, görüyor olması zaten bana iyice saçma geliyor da. Görüyor olmasının aslında yeni 52 flash'ın ilk sayıları çok güzel açıklıyor aslında. Tamam da o yeni 52 flash, bu dizi flash. Evet, oraları verseydi iyiydi. <gülüyor> Ya niye doyabildiğini de anlattılarsa daha önce ben Hayır. kaçırdım. Kulaklıkla olanı anladım da. Çünkü bütün şehirin mikrof mikrofon koymuş. ha Bütün şehirin mikrofon olmadığı için sıkıntı yani. Neyse. Nerede kalmıştık? ha Bu reverse flash ile flash karşı karşıya geliyorlar. <gülüyor> Neyse annesini kurtarmaya gidiyor. Daha doğrusu o zamana geri dönüyor ama e, o sırada artık biz hepimiz eminiz ki bu gerizekalı annesini falan kurtarmaz. Kesin diyoruz zaten biz daha orada. Bakıyor tam böyle bir hamle yapacak kurtarayım murtarayım falan gibilerinden bir yandan işte tam o ana geri dönmüş yani ta ilk bölümün açılış sahnesine. Evet. Reverse flashla flash birbirini kovalıyor tam ortalarında anneleri ya annesi var Barry'nin ee, hatta biraz daha öncesi baba da var ortamda falan. Run Barry run. Aha, baba diyor Beri diyor koş diyor koş diyor kaç diyor Dutchman koş diyor. Orada şöyle bir hikaye var. Barry hamle yapıyor. Ben diyor anamı kurtarayım falan derken kendisini görüyor. Evet ve burada bir paradoş. Flaş'ı görüyor. Flash diyor git. hop diyor dur diyor. Elini böyle kaldırıyor stop işareti yapıyor. Sen diyor şey yapma diyor bunu diyor şey yapma diyor kurtarma diyor. Burada biz hemen neyi hatırlıyoruz? Man of Steel'de babasını kurtarmaktan aciz Superman'in Clark'ın o aciz halini, aciziyetini hatırlıyoruz. <gülüyor> o geri zekalıca sahneyi tekrar tekrar hatırlıyoruz. Çünkü bu sahnede en azından yani en az onun kadar aptalca bence. Benim sinirimi bozdu Evet. Buna bir açıklama getirecekler ikinci sezonda. Diller. Getirdikleri açıklamanın damını koyayım. Tamam mı? <gülüyor> şimdiden, şimdiden koyayım yani. Ne, neyse, ne açıklama yok öyle bir açıklama yok. Dünya üstünde öyle bir açıklama yok. Evet. Hele hele Barry'i birazcık okuduysanız. Ya bilmiyorum bölüm aslında baştan sona neyse sona doğru da geleceğiz de bölüm baştan sona aslında full demagoji full aşırı duygusal bir bölüm babasıyla yaptığı konuşmada hmm. işte bütün herkesle yaptığı konuşmalar hepsi zaten çok duygusal zaten Flash çok duygusal bir karakter ee, çok ibne Gay bir karakter aslında buraları ya, atacağım de, o yüzden diyorum. Değil değil. De. <gülüyor> Flash, Değil flash çok duygusal bir karakter. Çok iyi adam. Flash çok duygusal bir karakter. Flash çok duygusal bir karakter. Bunu görüyoruz. Bütün bölüm boyunca bunu görüyoruz. Tamam. Ki? Tamam. Annesinin öldüğü sahnede de o duygusallık peak yapıyor. Bence başarılı. Ben de duygulandım biraz. Çünkü annesini oynayan Hatun bayağı iyi oynamış o yattığı yerden yani. Evet. <gülüyor> Tabii şey de yine aptalca bir şey yok mu? Var. Sen reverse Flash. Hı. Elini titrete titrete karının sok göğsünden içeri kalbine. son çıkar elini. Karı hala yaşasın. Arkadaşım nasıl yaşıyor? Hayır kadın? bıçakla öldürüyor orada. Elini sokmuyor muydu? Cık, bıçakla ben öldürdüm. orada da uyumuş. Yok <gülüyor> <gülüyor> burada da dinlememişler. Ya ben dedim elini soksun dedim. Hayır ama orada bıçakla öldürmesi sebebi babasını işte hapse attırmak için. Doğru doğru elini sokmuyor. Elini Iris'in kafasına sokarak öldürüyordu. <gülüyor> <Çizim roman. gülüyor> bir partide. Sen de bir partiden sıkıldın Iris deyip elini kafasının içine <gülüyor> sokuyordu Iris'i. Barry Allen'ın ilk arısı olan Iris West'in ölümü bu şekilde gerçek. Okumuş muydun? Hayır. Ya, hatırlamıyorum. Göstereyim ben sana oturum yazdım. Çok acayip. Çok çok çirkin bir hikaye. Çizimleri olsun, renkleri olsun, San senaryosu olsun. Bayağı rezalet. Yani. Çok tavsiye ediyorum. Neyse. Ne, nerede kalmış? Bıçakla öldürüyor. Hı hı. Bıçakla öldürüyor. Nerede, nerede kaldığımı unuttuğum için aynı cümleyi tekrarlayıp duruyorum. Bıçakla kim kim öldürüyor? Ha reverse Flash Barry'nin annesini öldürüyor değil mi? Evet. Öldürüyor. Barry de ya anne ölmeden önce Barry buna diyor ya bak diyor ben diyor maskeyi çıkarıyor. Ben diyor oğlunum diyor. Barry'im diyor. Nasıl olduğunu şimdi uzun uzun anlatmayayım. Ölüyorsun zaten. O yüzden diyor sen diyor inan bana diyor. Anne de son nefesini vermeden böyle bir karşılıklı ağlaşıyorlar. Fakat duygusal sahne. Çocuk da iyi oynamış. Çocuk da biliyorsun Flash duygusal bir karakter olduğu için. Anne de ağlı diyor falan. Duygusal büyük bir sahne yaşanmış orada yani. Evet. Bunun kaç dakikasını kesmeyi düşünüyorsun acaba? Bir kısmını keseceğim diye, <gülüyor> Duygusalların bir kısmını kessem 8-10 dakika çıkar. <gülüyor> o sahneden sonra peki ne oluyor? O sahneden sonra Lou Gerek'te şapkası geliyor. Oraya daha gelmedik ya. Geldik mi? Geldik. Gelmedik yani. abi daha pod mod. Geri dönecek pod ne ne ara yapıldı? O e. onun öncesinde. zaman yolculuk podu. Diyor ki şeye. E, Sisko'ya. Benim için bir şey yapar mısın diyor. O da yapayım diyor. Benim için bir zaman yolculuğu makinesi yaptı. Tamam doğru. Zaman makinesi yap bana diyor. Hı hı. Tamam da. O anneyi kurtarmayıp geri döndükten sonra veriyorlar değil mi? Bu zaman makinesi bir Tabii. şeye. Rewards e. Tabii. Yani o kadar malca ki. Şimdi adam gidiyor. Şimdi ben orayı kaçırdım yani. Herif Flash geri nasıl dönüyor? Hı? Geri nasıl dönüyor Flash annesinin yanında? Portalına geri koşuyor işte. Ben öyle bir sahne hatırlamıyorum. Portalına geri koşuyor ne demek? Hayır portalına geri koşuyor ne demek? Portalı nerede? Herif. Koştu ya portalı. Into the portal. Into the portal. Bak. Who are you? Ben diyor, benim diyor, anne diyor, Beri diyor, ben Beri Alan'ım diyor. Soyadını da söylüyor çünkü annesi tanıyamayabilir. Ya ben zaten şu kaskın nasıl geri atıldığı zaman hoodie olduğunu çözemedim. <gülüyor> Sen diyor, benim babama benziyorsun diyor annesi burada oğluna. Çok mantıksız bir şey söyleyeceğim şimdi sana diyor. Benim diyor, anne diyor, Beri diyor, Beri Beri Alan diyor. Çok güzel bir oğlum. Çok güzel bir Bil oğlumsun. <gülüyor> Konuşurken fark ettim ama kendimi durduramadım. <gülüyor> Yapabileceğim bir şey yok. Tamam geç buralar. Çok aşırı duygusal sahneler çünkü bunlar biliyorsun. Flash çok duygusal bir karakter olduğu için. Ben şu portal var ya. Nerede o portal ama? Evin hangi odasında şu an? <gülüyor> ya bırak ya. Ciddi Evin soruyorum ama odası? anlamıyorum hiç. Bu herif ne ara çıktı hapisten? Bak Barry gidiyor. Tamam mı? Bu adamları koyacak hiç kimse yok ve çıkartıyorlar. Kim çıkartıyor? Bunu, bu kendi kendileri çıkartıyor. Bak işte. Evet. Heh, that's my Aa. cue live. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Barry'nin portalın içinden ne geliyor? Jay Gerikin metal şapkası. Tası geliyor. Tası geliyor. Jay bu... Garrick kim? Jay Garrick kim? Golden Age Flash. İlk Flash. İlk Flash. Barry Allen'ın Flash olmasına da vesile olan insan aslında. Yani hayran çünkü Barry Allen'ın ona. Çizgi roman Tabii. versiyonlarından birinde öyle yani. Evet. Evet. Böyle. Hatta bazı kralistik hikayelerinde kankalar bunlar. Tabii beraber evet. e, koşuyorlar. Koşuyorlar. Evet. Aslında daha çok bolivestle koşuyor C. Ama işte bunlar hep kralistik <gülüyor> ipnelikleri. Evet. Bir 25. yüzyıl hikayesi var, çok bir 30. yüzyıl hikayesi var. E, bunun impalsi var, insentiyesi var, osu var, bu <gülüyor> Bir sürü flash var evet. ya. Yani. Flash leşi var. Bizim. Reverse flash da bir sürü var. Leş sıkıntı oluyor. Şimdi, ha Şu sahnede diyor ya That's my cue to live diyor ya. Bu sahne dediğin hangi sahne? Bu sahne dediğim işte bu uh, reverse flash'in tam böyle time sphere'ini oturup time Portal sphere dediğin işte o yaptıkları zaman, zaman yol makinesi. makinesinin hiç, zaman makinesi değil aslında bu ama e, zamanda yolculuk yapacağı evet, şey, kapsül araç. gibi. Evet. Çünkü zaten zaman yolculuğunu sağlayacak portal oluşmuş yaratılmış. Peki ne kime bu aracı yapıyorlar? Ben onu anlamadım. Yürüyerek niye gir ya. Gidemiyor çünkü onun da belli bir ivme ve şey kazanması lazım, artık korunması lazım o zaman tünelin etkilerinden. İyi de artık tünel var, niye ivme kazanması gerekiyor? Bir yere e git. Yürüsün, gitsin işte. Gidemiyor işte. Vay arkadaş. Neyse. J. Gerig'in kafası portaldan dışarı bunların ayakları... Kafası değil. Kafası, değil. Kafası, tası, kafası, <gülüyor> kafası çıksa çok garip olurdu tabii. kafatası da garip. Şimdi kafa gibi oluyor o zaman. O zaman kafasında bunun böyle şey... Metal, e, metal şapkası, var şapkası var bunun. Metal bir şapkası var. Hermes şapkası. Ki e, J. Gerig'in ayaklarında da şey vardır. E, kanat vardır. J. Gerig dediğin kim? E, i̇lk flash. Golden, Golden Age. Age flash. Earth 2 flash. Earth, 2 flash. Earth 2 flash. Tamam. Ama ilk çıktığında bu adam aslında güçlerini her. Hermes. Hatta Hermes o, dediğin kim? E, Yunan tanrısı, eee Olympus tanrılarından. Eee <gülüyor> Tanrılar arasındaki mesajlaşmayı sağlayan hızlı bir tanrı. Olympus dediğin tam olarak neresi? Ya bırak şimdi. Olimpos mu? Olympus evet. Hani tatile, tatile gidiyoruz. Tatile gidiyoruz. Yaz geldi ya. Neyse neyse. Şimdi önemli diyorum da niye önemli? ne önemli ya? <gülüyor> Dur ama. <gülüyor> o sahneyi tam olarak söylemeden arasız araya girdiğim için ben sö kopuyorum. Sö söyledim oğlum <gülüyor> kaç kere söyleyeceğim. Şimdi sahne dediğim... E ee, Harrison Wells'in zaman kapsülünün içerisine girip tam çıkacağı zaman, ha. Harrison Wells dediğin olarak <gülüyor> kim şimdi? <gülüyor> ya var ya. Ya Harrison Wells tam time, time kapsül dediğin zaman kapsülüne de girecek zaman kapsülü dediğim <gülüyor> zaman da yolculuk makinesi. <gülüyor> Yani şeyden, portaldan geçip hız gibi kazanabilmesi için Cisco'nun Flash'ın isteği üzerine Harrison Wells için yaptığı araçtan bahsediyoruz. Evet. Şu saydam, yuvarlak, toparlak olan. Evet. Yuvarlak aslında yuvarlak kelimesi tam olarak karşılamıyor. Çünkü küre aslında. Küre demek daha doğru olabilir. Evet belki. ama ben burada yuvarlak derken adamların <gülüyor> Hayır, iki, boy <gülüyor> iki boyunlu bir... <gülüyor> Geometrik şekil hayal etmiş olabileceklerini hiç düşünmüyorum yani dizide. Neyse. E, tam ona binecek orada onun önünde takılırken Joe'yla Sisko evet. var karşısında. Bu diyor, diyor şimdi nasıl olacak bu iş falan diyor Sisko ona. O sırada portalın içinden Jay Garrick yani Jay Garrick dediğim gold, <gülüyor> gold, <gülüyor> <cezanı vermesin. gülüyor> Golden Flash'in e, kafasındaki metal bir şapka vardır. Hermes evet. kanatlı hani. Evet, evet. O, o yere düşüyor. Portaldan fırlayıp bunların ayaklarının önüne düşüyor. Diyor. Evet. E bu ne diyor peki o zaman Cisco? Peki kelimesi orada saçma. Bu ne lan diyor? Joe, Joe diyor ki şimdi izledim daha nasıl unuttum ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Joe diyor ki bu ne diyor? Harrison Wells de, Harrison West dediğim reverse flash. <gülüyor> o da diyor ki bu diyor şimdi benim gitmem gerekiyor. O geliyor diyor. Bu tam benim artık gitme zamanımmış diyor. Ben bunu, buradan onu almadım diyor. Şimdi bu sahne niye önemli? Bu sahne şu yüzden önemli. Bu portal, bu amına Kodum'un portalı, zaman portalı var ya. Heh. Sadece e, zamanın, zamanın lineer olmadığını gösteriyor aslında televizyon ya bu dizi multiverse içinde, açılacak ha, anlamına geliyor evet, çünkü. Evet. Bu dizi içinde bu portalı lineer bir zamanda yolculuk e, wormhole olarak kullanmayacaklarını gösteriyor bu bize. Alternatif evrenleri, evet. multi evrenleri, işte multiverse denilen boku burada bize gösteriyor. Çünkü bu ya, ya tabii bu şunun için geçerli. J Gerek'in gerçekten örtücü J Gerik olduğunu evet. düşünürsek ama eğer öyle değilse yani zamansal olarak geçmişteki bir speedster kabul edecek versiciye gerekiyor. Hiç zannetmiyorum. O zaman zaman yine düzlem olacak. Ben de zannetmiyorum. Çünkü bu bölümde de ona bir gönderme var. Var. Ee, Cisco'ya soruyorlar. Cisco'ya sormuyorlar. Cisco öyle bir diyalog geçiyor. Eee şimdi hani orada bir zamanda bir kırılma yaratılırsa, zamanda bir değişiklik hmm. yaratılırsa gibi bir muhabbet dönüyor. Sisko diyor ki ne yani şimdi o zaman biz de paralel evrende miyiz yani falan diyor. Hani diğer evrendeki ben ne yapıyordur acaba geyiğine yakın bir muhabbet dönüyor. Oradaki muhabbet şu aslında hani Flash'ın zamanı geriye aldığı bölümde yani bir, geç, bir gün öncesine geri gittiği bölümde aslında orada Sisko ölüyor. Evet. Ama Sisko o zamanın silinmiş olmasına rağmen Hatırladı. e, hatırladığı için bu Buradaki e, Harrison ve yani reverse flash yani professor zoom yani overton diyor ki ha sen sen de aslında partikül akseleratörden yer şey etkilenmişsin diyor. Çünkü sen aslında kaybolan zamanları görebiliyorsun. Hı. Bu geçmiş alternatif e, evrenlerin titreşimlerini hissedebiliyorsun diyor. O ya. zaman statik şok olmayacak ha. vibe mı olacak böyle paşam? Bilmiyorum. Benim bildiğim statik şok değil vibe oluyor zaten. <gülüyor> Neyse, evet. Neyse. Ee, dolayısıyla biz burada e, ilk e, bölümün sonundaki Flash Disappears in Crisis başlığının da göz önünde bulundurarak gazete, multiverse gazeteden evet, bahsediyoruz. Hologramdaki gazeteden bahsediyoruz. Evet. evet sene olmuş 2003, 3000 bilmem ne hala gazete var. Neyse, e, crisis bağlantısıyla da multiverse olayına gireceklerini düşünüyoruz. Ki, flash... Bölümü bitirdin mi ki? bunu, geçtin, Yorumlamaya geçtin. Hayır, Bölümün, yani... Bölümü bir bitir. Özetini bitirelim ondan sonra. Hayır şapkayı anlatıyorsun. Ha. Oha sen hala şapkayı mı anlatıyorsun? Evet. Ve dolayısıyla da ört e, 2 e, flash'ı C-Gerek olduğunu düşünüyorum. Bağladım. Tamam yani evet. gayet evet. evet. Ama bir de ört 1 var. Var. Ört yani 2 var bir var, de. Earth var. Evet. Oradaki e, Speedster'da çok bok gibi bir flash var orada. Kesinlikle mantar kafası mantar kafalı. Sonra ne oluyor şimdi bu profesör Zoom? Şimdi benim gitmem lazım diyor. Teşekkür ederim Cisco diyor. Timesphere burada Timesphere'ın bir başka önemi. Masters'ın kullandığı Timesphere göndermesi var. Çünkü Timesphere diyorlar ona. Ee, ve Time Masters niye önemli diyeceksin Çünkü e, Digions of Tomorrow'daki e, evet, evet. e, neydi? Rick Rick, Rick. Rick Remender <gülüyor> Neydi lan hakikaten Ne bileyim abi Time Masters karakterlerinin isimlerini Ezberleyecek kadar şey yapmadım Bilmiyorum ben de ya, ayrıca, lakin, Orada he, o herifi oynayanın Aslında Doctor Who Doctor Who'dan Rory, Rory olması daha eğlenceli bir evet. Fun fact Ayrıyetten zaten sürekli zaten bir şey Muhabbeti de var Doctor Who ve e, Hitchhiker's Guide to the Galaxy muhabbeti var. Bu dünya patlar muhabbetinde zaten şey diyor. So long and thank you for all the fishes diyor. Mesela şey ee, ne? İşte şey ne? Çocuğun adını Hispanik çocuk. Cisco. He Cisco. Neysem. Francisco. Mesela, evet. Bu arada o çapkanın düşmesi olayı da aslında bir Doktor Who göndermesi. Çünkü Doktor Whoların tanıştığı bir bölüm var. Dördler Fes atıyorlar birbirlerine. Ona bir gönderme. Şapkanın düşüyor olması. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben gönderme olarak algılamadım. Baya hani DC'den eski flash bak onun da takyeyi yolladı. Ay, bir tamam. O da var ama bunu bu şekilde yapmış olmaları bence evet. Fes olayı Peki. göndermesi. Madem öyle diyorsun seni kırmayacağım. Çünkü alternatif bir flash var. Orada şey, doktor var. F farklı zaman dilimlerinde ve birbirlerine fes atıyorlar. Tamam. Seni kırmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam işte. Ondan sonra biniyor. Ben gidiyorum. Hacı Diyor. Tabi bu arada şunu da söylemekte fayda var. Sisko yer çekimini yenmeyi de keşfediyor o zaman e, küresini yaparken. Uçuyor çünkü. Evet uçağın... Antigravity'yi keş... keşfediyor Sisko. Ya, zaten sezon boyunca neler keşfettiler. Ondan sonra tam gidecekken... Ne oluyor? Tam gidecekken... Kim gidecekken? Gidemiyor. Gidemiyorum. patlıyor. Ne oldu? Küresi patladı. Çünkü Niye patladı? Çünkü Laş küler... koşarak geri döndü. ve Annemi kurtarmadım. Senin de ananı sikmeye geliyorum deyip yumruğu koydu. Evet. Bu kadar peki bu adamların CG'ye yatıracak parası mı yokmuş ki bu kadar çirkin CG'ye? Aşırı çirkin bulmadım ben ya. Çok batmadım. Ya yani yani. bariz buldum ben ama. Abi süper gör izlemiş insanlarız. Yapma gözünü seveyim. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Şimdi e, burada bu sahnede bu sahne dediğim işte e, flash geri dönüyor ve e, zaman küresini patlatıyor ve e, reverse flash da buna kızıp dövüşmeye başlıyorlar. Tabii bu arada oluşturdukları zaman tüneli bir kradeliğe dönüşmeye başlıyor ve bunu e, şey yapmaya çalışıyor. Engellemeye çalışıyorlar. Hop kayboldu. Partikül hızlandırıcıyı durduruyorlar ve hani wormhole'u kapatırız diye düşünüyorlar aslında. Ama geç kalıyorlar. Çünkü artık çoktan bir e, negatif enerjiye dönmüş hı hı. ve e, yavaş yavaş bir black hole kıvamına gelmeye başlıyor. Evet. Ama biz bunu görmeden önce Eddie sahneye çıkıyor. Evet. Eddie Tom sahneye çıkıyor ve kalbine kurşunu sıkıyor. Aynen. Niye sıkıyor? Çünkü bundan yaklaşık yarım saat önce de anlattığım gibi diyor ki ben diyor geleceği değiştirsem değiştirsem diyor. Bu heriften kurtarsam kurtarsam ben kurtarırım bu insanları diyor. Ben diyor bu herifin dedesinin dedesinin dedesi değil miyim arkadaş diyor. E o zaman ben ölürsem diyor, ben olmazsam diyor. Ebar Tom diye biri asla var olmamış olacak. Ya. Ve kendini vuruyor Yine böyle bir sürü duygusal sahne izliyoruz Iris oturuyor Eddie'nin başında mı ağlamıyor Asıl sen, sen benim kahramanımsın diyor Ed diyor ben de kahraman olmak istedim diyor Ben de olurdum diyor Benim neyim eksikti diyor Iris <gülüyor> de sen diyor zaten benim diyor. kahramanımsın diyor Neyse ağlaşıyorlar zırlaşıyorlar falan Joe ağlıyor o ağlıyor bu ağlıyor Flash bunalıma giriyor benim yüzümden diyor Benim yüzümden Diyor. O sırada da ne oluyor? Eobart'ın gerçek yüzünü görüyoruz. Evet. Bir Harrison Wells siliniyor. Ee, Eobart'ı görüyoruz. Eobart da yavaş yavaş zamandan siliniyor. Evet. Şimdi bu zamandan silinmeyi mantıken hani şöyle algılamak gerekiyor aslında. Bu hiç olmadı. Bu hiç olmadıysa o zaman Flash da olmadı. Evet. Yani Flash'ın annesi de ölmedi, çocukmuş. Flash'in babası da hapise girmedi. Flash gidip Joe ile ve ailesiyle de yaşamadı beri. Ee, takyon hızlandırıcı, parkül hızlandırıcı falan olmadı. Ee, Star Labs havaya uçmadı. Ya, Star Labs zaten havaya uçmadı da o alet patlamadı. İşte ışınma saçılmadı. Kimsenin süper güçleri olmadı. Flash'ın da olmadı. Flash diye biri yok. Hiç olmadı falan filana gidebilir bu hikaye burada. Evet. Şimdi aslında çizgi romanlarda bunu net bir şekilde açıklıyorlar mı hatırlamıyorum. Şimdi DC'nin ve Marvel'ın multiverse kavramları birazcık farklı. O yüzden biz hatırladığımız şeyler üzerinden konuşsak. Mesela. Hatırlamadıklarımızı da acaba hatırlıyor muydu demesek rezil olmasak sonra. Ya bence rezil olmamak gibi bir seçeneğimiz artık yok ama <gülüyor> neyse. Şimdi burada... Nerede? Bir, e, hani bu Elba Thorne'ın yok oluş sahnesinde aslında... Ee, bir zaman kırılması yaşanıyor evet. ve aslında evobartonun var olduğu bir evrenden var olan bir evren arasında bir ayrı ayrışım. Var evet. olduğu bir evrenden var olan bir evren arasında ayrışım. Bu ne demek? Yani Ayrıca var şey olan e Eobart Thor'nun geri geldiği bir evren var. Geçmişe döndüğü. Yani evet. Günümüze döndüğü bir döndüğü evren bir var. bir evren var. Ama artık zamanda kaybolduğu için hiç geri dönmediği ayrı bir evren oluşu veriyor. Evet. Orada. Ama şu da var. Zamanda geriye dönmediği için hiç geriye dönmediği bir evren değil. Eobart yok oluyor da niye yok oluyor? Eddie yok olduğu için yok oluyor. Evet. E -Edi yok olduğu için yok oluyorsa bu ne demek? Hiç doğmamış oluyor. Evet. Hiç doğmamış oluyor. E, oba. Hiç var olmamış oluyor. Ama şurada... Yani böyle bir evrende oluyor. Şöyle yani. bir şey var. Şu an e, bundan bir sonraki sahnede de şu olacak. Zaman Vortex'i Eddie'yi yutuyor. Eddie'yi de siliyor. Evet. Eddie evet. de siliniyor olabilir. Ya da şunu yapıyor. Yani Eddie'siz, aslında... Eddie'siz bir e, hikaye, yani Eddie'siz bir evrende aa Flash işte hani gerçek e, sen söyle... E, Harrison Wells'ın yaptığı kaza sonucu belki iki sene sonra yapacağı e, partikül hızlandırıcının etkisiyle flash olmuş bir flashla karşılaşılabilir bir sonraki sezon. Yani ona, ona getiriyorum manasını söylemedim zaten Umutla. Şimdi başka bir şekilde yine flash olacağı bir hikayeden bahsediyoruz yani. Tabii e, şu tartışma hep vardır DC'de. Hani daha sonra Earth 1, Earth 2, Earth X bilmem ne falan filan kriz olaylarında çok şey oldu ama hangi hikayenin hangi e, Earth hikayesi olduğunun net olmadığı hikayeler var. Ya bir de çünkü bir sürü farklı evrenden karakterlerin bir arada bulunduğu hikayelerden bahsediyoruz. E, o yüzden de aslında çok belirleyici yok hangi hı hı. evrenden yani Çünkü genelde birinde yapılan değişiklik yani zamanda yapılan bir değişiklik birdenbire hepsini etliyor yani. Evet. Ama mesela galiba Marvel'da 23. ört. Değil mi? Gerçek ört. Öyle bir şeydi. 33 olur. olabilir. E mi değilim. 66 olabilir. Hatırlamıyorum. Her şey olabilir. <gülüyor> Ama e, o olay işte e, şey bağlanacaksa işte bu multiverse olayına bağlanacaksa e, keşke Hani o duygusal an, bilmem ne, Beryalı'nın annesinin flash işte Flashpoint diyoruz ya. Hani Flashpoint gibi hakikaten bir geri dönüp, annesiyle olan bir hayatını bir yaşasa, şöyle bütün o hatıralarıyla, anılarıyla, hani bir, bir bölüm, yani bir bölüm de değil, hatta böyle bir yarım e, epizod. O şekilde geçirse ve hasettir aslında bu benim zamanım ve benim e, şey evrenim değil'i hatırlayıp geri dönse Flashpoint gibi. Bence hem duygusal açıdan çok daha duygusal bir bölümdü belki. Belki ve ne bileyim daha ilgi çekici bir ikinci sezon yani ilgi çekici olmayacak demiyorum tabii ki. De onun. Çok sonsuz ya, olasılık var. İşte bu dediğimizi mecburen ikinci sezonun başında yapacak aslında. Yani burada yapmadıklarını, işte o Time Vortex'in içine bir şekilde edi çekildi. E Flash da oraya koşarak koşarak gidiyor. Şimdi oradan sonra aslında o engellemeye gidiyor dünya Onu e, durdurmaya, kapatmaya Hı -hı. gidiyor. Çünkü Black Hole'a dönüştüğünü ve dünyayı emdiğini görüyor. Ve onu durdurmak için gidiyor aslında. Ama biliyoruz ki ya da tahmin ediyoruz ki e, ya durduramayacak ve içine kapılıp o da gidecek ya da durduracak ve buradan devam edecek. Şimdi durdursa bile şöyle bir şey söz konusu. Bütün bölüm boyunca bize anlattığı şey zaman e, o düzeni tekrar sağlayabilmek için Belli şeyleri tekrar değiştirecek. Evet. Yani bu, bu zamansal bir değişik mutlaka olacak. Yani ya Edin'in ölmeyip de devam ettiği bir zamana açılacağız. Ya annesinin de babasının da gayet işte iyi oldu Flash'ın. Annesinin de babasının da iyi olduğu bir zamana gideceğiz. Ya bunların hepsini ikinci sezonun başında yapacaklar belki. Ya bence e, şey olabilir bu hani Batman'in... E öldüğü ve zamanda geri geri Batman reenkarnasyonlarıyla geri geldiği hikaye vardı ya R.I.P'den sonra. Ona benzer bir hikaye serisi de olabilir yani. ilk 10 Bruce yani Return of Bruce Wayne hikayesi gibi. Bir, iki, üç, belki de dört bölüm. Hani ben onu tercih ederim açıkçası. Ben bir... yani şey isterim. Ee, ya işte Vortex'e girdi veya girmeden zaman kendi düzen düzeltti muhabbetiyle Flash'ı bir yani çocukluğundan itibaren o olayı gerçekten yaşasın ve annesini kurtarsın ya da kurtarmış ve öyle devam etmiş hayatının böyle hızlıca geçtiği bir bölüm izleyebiliriz belki flashbacklerle ya da işte hem onu yaşatır bize hem babasının işte hapse girmediği farklı bir gerçeklik, gerçekliği izleyebiliriz o haliyle artık ne yapıyordu hani polis mi olmuştu işte işte hani yine karakolda mıydı daha doğrusu neden denir ona karakol karakol ya karakolda değil nedir bana ne işe ne yani mesela şu, hikaye, şu finalden sonra e, ben hayal ettiğimde yani ilk bölüm, ikinci sezon ilk bölüm işte Flash'ın işte annesiyle birlikte işte mutlu mesul yaşarken ki halini görüyoruz. Bir, o ilk bölümün sonunda da bu benim zamanı benim mekanım değil diyor ve bunu düzeltmeliyim diyerekten annesine veda koşuyor. Ve ikinci bölümün sonunda da gelecekte bir kendisiyle karşılaşıyor. Ve hani evini bulmaya çalıştığı bir iki üç bölüm. Ya şimdi orada şeyi merak ediyorum ben. Ve Eobart da, da görüyor geleceğinde falan. Ben orada şeyi merak ediyorum. Şimdi Flash bu partikül hızlandırıcı olmadan da zamanda yolculuk yapabildiğini gördük aslında bir salla. Evet. O zaman <gülüyor> niye ihtiyacımız var Değil mi? Yoktu. Ama değil? bu tamamen aslında işte şey geri dönebilsin zamanında diye açılan evet. bir wormhole. Evet. Yani Flash aslında e, bir partikül hızlandırıcıya ihtiyaç duymuyor. Zaman dediğiniz. Evet. O yüzden de zemin dediğin aslında gayet mantıklı. Yani hı hı. böyle bir şey yaşayıp e, ondan sonra siktir dur ben tekrar gidiyorum falan değil. Sürekli zaman atlaya atlaya geçirebilir bölümler aslında. <gülüyor> gayet de güzel gider. İşte o zaman e, işte dizi şimdi başlıyor diyebilirim ben yani. İşte ondan sonra o şey Time Masters'larla karşılaşıp. Ha, sen time da... Masters'larla karşılaşmak diye bir şey olamaz. İki kez çol Time Master'larla karşı. Ama Time Masters bir organizasyon adı ya. O zaman Time Masters'la karşı. Hayır. Time Masters or. ...organizasyonun içindeki çoğu kişilerle... Ya olur mu? Avengers'larla karşılaşmak bir şey olabilir mi? <gülüyor> Neyse. Hadi bunu, bunu açıkla. Evet Avengers'lar... Ya. <gülüyor> Annemgillerle karşılaşsın. <gülüyor> Oldu mu şimdi bak bence dilimizde gayet de uygun bir e, açıklama buldum. Bak cevap veremediğini görüyorum şu anda. Cevap vermek istemediğini görüyorsunuz. sen <gülüyor> Neyse. O da diyecek ki arkadaş sen yaptığın bu zamanda yolculuklar hani e, zamanda Zamanında çok çirkin kırılmalara çok evet. yol açtı sen nasıl ısıttın zamanını? Evet. Dolayısıyla evine geri dön yavrum diyecekler çünkü Time Masters'la ya da Time Master'lardan biriyle <gülüyor> karşılaşmak durumunda evet, evet. biliyoruz bunu çünkü Legends of Tomorrow'da görüyoruz bunlardan evet. birini ki zaten Legends of Tomorrow'da Legends. Legends of Tomorrow'da şöyle bir replik geçiyor hani siz e, benim geleceğimde siz kahraman değilsiniz siz legendsiniz diyor tamam mı ve bunları bir araya getiren kişiler de Oliver Queen ile e, şey olduğu için flash olduğu için Oliver Queen dediğim Green Arrow evet. dediğim <gülüyor> Arrow dediğim <gülüyor> dediğim Razalgun şey varisi. S S S Selefi. Evet. Neyse. Yani onun, o gerçekliği görüp geri gelmiş olması çok muhtemel bir alternatif senaryo olarak düşünüyorum. Evet. Gayet de mantıklı olur. Evet. Ki aslında geleceğe gittiği zaman da şey göndermeleri işte justicelik göndermelerini çok rahat yapabilirler. Ee, şey Sen söyle. Neydi lan o benim sevmediğim Sper kahramanlar grubu. Ee, 3000'li yıllarda yaşayan Süpermen'in kankaları. Hatta Brainiac 5 falan var anladın dediğimi. Onların isimleri neydi? Çok cheese bir isim var. Buradaki boşluğu alırsın. alırız. Alırız alırız o günlerde. Da onu söyleyip böyle devam etmek League Le değil, Legion. Legion, of Superheroes. Evet. Yıllar önce çizmiştik birer Legion of Superheroes. Evet. Legion'ını Legion da görebilir. Orada işte ne bileyim Flash'ın bir heykelinin olduğu şeyi Flash Bey'in de görüyoruz zaten. Flash müzesini. Flash zaman. müzesini de görebiliriz. Zaten Flash müzesini. Görmesi şey açısından da güzel bir bağlantı olur. Bizim çizgi romanlardan bildiğimiz Profesör Zoom'a gönderme olarak da güzel olur. Çünkü Profesör Zoom'un bir enkarnasyonunda da şey vardır ya, Zoom Flash Müzesi'ndeki şeyi adını. Hayır, zaman şeyi ha. vardı tekerleği, flash'ın. Şey işte treadmill'i. Tekerlek de değil işte şey. E, koşu, bandı. koşu bandı. Zaman koşu bandı var yani. Onu, onu bulup, onu çalıştırıp aslında geriye dönüyor. Profesör Zul'un öyle bir enkarnasyonu da var. bir hikayede var. Tabii bir önceki bölümde de işte e, aslında Robes Gallery, The Robes ekibi hani tam olmasa da kısmen e, toparlanmış gibi oldu. Çünkü Captain Cole serbest bıraktı onları. <gülüyor> hani onları da görmesi güzel olur. Eğer ikinci üçüncü sezonda rogzlarla sürekli bir çatışma mücadır. Rogzlarla olacaksa, olacaksa. Roglarla olabilir. Roglarla çatışabilir. Ya da rogzla çatışabilir. Rogz diye bir şey yok. <gülüyor> rogzla çatışamaz. Roglarla çatışabilir. Ya da rogzlarla çatışabilir. <gülüyor> Anangiller. <gülüyor> Hatalı örneğini vermeye devam ediyorsun. Bakıyorum. Gil ne? Anangiller. Anangiller. <gülüyor> Neyse ee, bunları da görüyor olması hoş olabilir. Ayrıca Crysis'ten parçalar göstermek için de gayet uygun e, vesileler bunlar. Çünkü ikinci sezonda yemeyecekler bence kriyisyse çok ağır toplum. Asla kriyisyse girmeyecekler bence. Zaten kriyisyse girmek demek e, Superman demek. Ya hem o, <gülüyor> ya onu geçtim. Batman'de. On, onları onları tamamen. Hadi onları geçtim yani. <gülüyor> Flashpoint de Batman demek evet. bence. Superman Falan filan <gülüyor> ama hayır şeyi diyorum. Oraya girmezler çünkü kriyisyse zaten çizgi roman evreninde bile, çizgi roman okurlarını bile biraz e, seri'den DC'den soğutmuş bir hikaye. Çünkü çok fazla alternatif evrenden gelen kahramanlar. <gülüyor> 15 ama. tane Superman, evet. 25 tane Superboy. Ve hepsi birbirine giriyordu bir noktadan sonra. Evet. Çok dalgalı dalgalarmıştı. Onu işte LSD içip alıp e, okumak lazım. Bir televizyon dizisinde öyle, özellikle hani hedefleri 16-18 yaş grubu falan gibi bir hani mümkünlüğü olan bir dizide böyle bir şey çok sadeleştirip bir, bir e, arkını ele alabilirler. yani hani ileride bir, şey, bir bir bölümünde belki Flash'ın farklı bir evrendeki versiyonuyla Flash'ı karşılaştırdı nasıl bu son bölümde yatılar farklı timeline'larda üç tane flash aslında aynı anda bir arada oldu bu bölümde hani hı hı. hem çocukluğu hem gelecekten gelen hali hem de şimdiki zamanın geriye dönen hali bundan hepsi vardı şeyle beraber şimdi bu açlıkları Warhol'la beraber hani multi evrenleri dahil edeceklerse içine o zaman da hani şey yapabilirler farklı alternatif evrenlerden flashları birbirleriyle karşılaştırabilirler ama bunu bir bölüm konusu olarak yaparlarca bir sezon konusu olarak diyeceklerini zannediyorlar evet, yani. yani Smallville'deki J.L.A. bölümleri gibi bir J geri ki de mesela bir Aynen. bir bölümlük bir, bir hikaye de mentor olarak hani evet, kullanacaklar kullanırlar bence. ama küçük bir ihtimal bence şöyle bir şey de yapabilirler ee, hani flashın bir Said Kiki olsun bilmem ne derlerse impulslu Bartı diyoruz Bart e, bir şekilde işin içine dahil edebilirler zaten e, yeğeni yeğeni şey volley'nin e, gelmesi söz konusu diye şeyler var e, dedikodular var. Hani niye olmasın? Çünkü Erold'a da hem Arsenal'ı hem Speedy'yi gördük. İkisi de yancıları sonuçta. Neden olmasın? Sahipliği kafası hep işe yarayan bir kafa. Ha yani şimdi bir de şey noktası var. E, Flash'ın o zamanın içinde koştuğu esnada gördüğümüz bazı evet. farklı zamanlardan karakterler var aslında. İşte Caitlyn'in e, Killer, Killer, Killer. Frost'a dönüşmüş olan halini bir görüyoruz, klips bir yakalıyoruz yani. Onun dışında gördüğümüz biri var mı? Ben... İşte Barry'nin bizteki halini görüyoruz. Flash müzesini görüyoruz. Açında hatırladığım yok. Benim de yok. Caitlyn'le ilgili muhabbet şey hani Flash'ın zamanda yarattığı kırılma sonucu yani bütün karakterlerin farklı. Daha evet. doğrusu aslında şey bu bölümde de daha önceki bölümlerde de ufaktan ufaktan bize verilmiş şeyler var. Az önce işte Vibe konusunda şey konuştuk. Sisko'yu konuştuk. Yani bu e, e, Partikül Hızlandırıcı kazasından sonra aslında Vibe mi? Anladın Vibe, vibe, vibe. O, o kazadan sonra Partikül Hızlandırıcı kazasından sonra aslında güç kazanan çok daha fazla insan var Aynen. ama o güçlerini açığa çıkaracak onu tetikleyecek bir şey henüz yaşamamış olanlar var işte de e işte bu daha doğrusu böyle düşünüyorduk. Hı hı. Böyle olduğunu varsayıyorduk. Çünkü Caitlyn'in işte Killer Frost olduğunu biliyoruz. İşte siz onu olduğunu biliyoruz. O yüzden böyle varsayıyorduk. Ama bu bu varsayım aslında boşa çıkıyor da olabilir. Yani hikayeyi şeyden çıkarıp ya işte partikül hızlandırıcı kaza yatınca bunlar da güç kazandı ama onlar henüz açığa çıkmadı değil de e, zamanda bir kırılma oldu ve aslında işte atıyorum Firestorm güç kazanacağına belki Caitlyn kazandı yani Ronny. anladın mı hani Firestorm olan çocuk Catelyn'in Ronnie hani ölmedi de hani yanmadı da bilmem ne olmadı da işte Caitlyn böyle bir şeye dönüştü Ronnie orada öldü aslında falana getirebilirler ki evet. yani yani güç kazanmadı Ronnie öldü Caitlyn güç kazandı falana getirebilirler öyle de gözüküyor hatta ama şey de olabilir, senin az önceki varsayımın da olabilir, hani öyle bir zaman da bulunabilirler. Yani aslında Caitlyn, Killer Frost olduğu bir zamanda bulunur. Sonra o zamanda terk edip devam edebilir yol. Yani, yani bence e, şey yaparlar. Caitlyn e, bir noktada Killer Frost olarak devam eder, Caitlynliği kalmaz diye düşünüyorum. Eee karakter yes, Killer Frost karakteriniz zaten şey eee yenililiği de injustice, injustice Ultraman olacağız. Injust e Forever Evil hizmetinde eee şeylerle birlikte Rogue ekibiyle ile birlikte aslında çok da kötü olmuyor. Alternatifi olmadığı için kötü olan karakterler şeyine Klasman'a soktular yani iyi olabilecek kötüler listesine girdi zaten çünkü orada sürekli aslında e, aç kilofros olduktan sonra ısıya ihtiyaç duyuyor sürekli ve bu ısıyı alırken de insanlar ölüyor durumu hani şey neydi gezgin Ömer uzayda filminde turist, ay, turist Ömer uzayda filminde Star Trek crossover <gülüyor> Hani sürekli tuz emmeye çalışan bir uzaylı vardır ya o durum aslında Caitlyn'in durumu. Dolayısıyla e, hani ısı e, ihtiyacını bir yerden karşılayabildiği sürece kötülük yapma zorunda olmayan bir karakter haline getirdiler. E, o yüzden e, kötü başlayıp iyi tarafa geçen bir süper kahraman ekibi parçası olabilir vibe de aynı şekilde o hiçbir zaman kötü olmuyor gerçi ama bu paralel evrenlerin arasında işte bir nevi yolculuk yapabilen daha doğrusu işte farklı evrenleri görebilme yetisine sahip olması dolayısıyla multiverse hikayesine girerlerse vibe'ın önemi çok çok çok çok artıyor. Onun dışında Firestorm zaten e, Legends of Tomorrow'ya terfi etti Orada Ronny'nin e, olmayacağı ile ilgili bir dedikodu var Çünkü e, Legends of Tomorrow promosunda Ronny yok e, Ronny yerine işte e, bir tane zenci çocuk var şu an Yeni 52 Firestorm'da da olan adını hatırlamadım. Normalde odur ya aslında Ronny ile onun birleşimindendir yani Hayır ilkki eskisi, eskisi profesör Ondan sonra e, Rick miydi? Neydi? Bilmiyorum. Bir çocuk işte. Dolce. Dolce. Evet, bir de işte nerd bir tane zenci şu andaki hali Onların e, Firestorm olduğu bir e, dönem var. Onun dışında ekipte kimse kalmıyor. Yani Joe diye bir şey olmayacaktır. E, Iris Fest, Iris Fest kalacak. E, belki e, Volumest gelebilir ikinci sezon. Dedikoduları var. O kadar. Yani gönül ister ki bu zamanda madem kırılma gerçekleşiyor. Iris... Beyaz olsun. Yani <gülüyor> beyaz bir airesi görelim. Gönül bunu ister. Ama bence o olmayacak çünkü airesi çizgi romanlarda da beyaz yapmıyorlar artık. Esmer nereli olduğunu ya ırki. Evet, ten ülke, rengine, ten evet. rengine yer yer daha koyu. Evet, yeğen var. zaten beri zaten zencimsi çıkıyor şey böyle diyorum işte Wally. E, o, o iyice kara. Yani Iris gibi değil. Yani ilk birkaç ciltte beyaz gibiydi Iris. Gittikçe koyulaştı ten rengi. Yeğeni çıktığı zaman da yeğeni bildiğin zenciydi yani. Dolayısıyla eee çizgi romanları da buna adapte ettiklerine göre beyaz Iris vesiköntansımız bence e, Bitti, Next to Nothing. O yüzden gönül isterdi yani madem olmayacak çıkışı şey yok. Dolayısıyla Flash'ın sezonu da böylelikle bitiyor. Evet. Aslında keşke bir Aydın kriz siyasal ama Identity Crisis oluşacak kadar kimsenin Identity'si gizli değil ki artık. Ayrıca ne Identity Crisis abi? kim yapacak? Film olarak mı diyorsun? Ne bileyim. Ya aslında... Hayır Identity Crisis dediğim Batman'dir abi. Evet um, yani. Yeah. Nasıl ya? Yeah. Identity Crisis dediğim Batman'dır abi. Identity Crisis dediğim Green Arrow'da. Batman'dır abi. Herkesin Batman öğrenirse anamızı sikecek dediği bir seridir yani Identity Crisis. Öğrendiğinde de yani zaten... <gülüyor> Yok. Bat... Yani Identity Crisis aslında şey e, Green Arrow ve şey edir. <gülüyor> elongated Batman'dir. Yani Arrow Green Arrow'un narratifinden elongated'dır. Batman orada bu gimenas. Neyse, e, ha şu anlamda dedim. E, DC Animated DVD'leri, Blu-ray'leri aslında şu anda yeni 52 kimisi bir e, hikaye dizisi çekiyorlar ya ara ara da Batman'e siliyorlar ki çok garipleştiriyorlar hikayeleri Acayip ya hakikaten Son of Batman falan yani şeye giriyor e, yani Death of the Family Giriyor, ondan, sonra, ondan sonraki hikayeler giriyor ama alakası yok bir anda falan. Acayip, çok acayip. Ee... Ama DC'nin zaten animator evreni yok aslında. Hepsi böyle birbirlerinden bağımsız evet. hikayeler çekiyor yani. O yüzden bir Identity Crisis yapabilirler yani için. Ki benim yani ilk beşe saydığım... Benim de en sevdiğim DC hikayelerinden biri. Şimdi Flashpoint demişken, Flashpoint'i birazcık açıklamakta fayda var diye düşünüyorum. Evet Şahsımca. Yani... <gülüyor> Bunu <gülüyor> akıl ettiğim çok iyi oldu. Sevgi Eristo. Bence de. Bence de açıklayalım. Çünkü e, nedir yani diziyi izleyip Flashpoint çizgi romanını okumamış ya da animasyon filmi izlememiş olan dinleyiciler olabilir. Evet. Onlar için bir hatırlatma olur veya belki de onların da böyle dikkatini cezbedecek, onları çizgi romana da okumaya yönlendirebilecek bir evet. küçük bir özet geçebiliriz belki Flashpoint ile ilgili. Evet Flashpoint DC'nin son dönem yaptığı en büyük olay diyebiliriz. Evet. Event, en büyük event. Evet e, çok güzel iki büyük eventten sonra gelip de çizgi roman e, DC çizgi roman evrenini sil baştan yeniden yaratmasını sağlayan bir event. Sadece DC evrenini yeniden yaratmakla kalmıyor. Peki aslında, event derken neyi kastın? Event, derken... event dediğimiz şey aslında e, bir çizgi roman evreni içerisinde sadece bir veya iki ya da bir mı etkileyen, etkilemeyen bütün evrenin. Çizgi roman evrenini etkileyen dev bir olay ya event diyor. Ee, jargonu bu. Neyse DC evrenini sil baştan yaratan bir Event Flashpoint eventi yalnızca DC evrenini sil baştan yaratmakla kalmıyor DC'nin aslında alt markalarındaki kahramanları da tek evrene birleştirme görevi gören evet. ve bu yüzden çok önemli olan Tabii, bir DC Wildstorm'u kapattı mesela. Evet Wildstorm'u kapattı. Wildstorm. Vertigo'daki çoğu karakterini DC'ye yeniden aktardı. Yani yeniden demeyeyim de DC'ye tamamıyla aktardı. yani şey Onların da bazılarını sıfırladı. Antigodaki karakterlerin Aynen. de Swamp Thing oldu. Something something. Zatana. Evet. Cazsizlik'teki çeşitli diğer karakterler. Evet. Ve bu yeni 52 döneminde farklı farklı karakterlere yeni yorumlar, yeni, yeni geçmişler. Dediğin... DC'nin şu anki evreninde biz yeni 52 evren diyoruz. Evet. Yeni 52 denmesinin sebebi de... E, 52 farklı de, dergi okuyoruz çünkü. Evet. Yani öyle başladı. Şu an sayısı Değişti. daha az veya daha çok olabilir saymadım. Ama 52'si de şuradan geliyor. Yani yeni 52 denmesinin sebebi de işte eski 52 oluyor artık. E, Crisis hikayesini bitirip de yeni bir düzen oturttuğu bir hikaye serisi var. 52. 52 olmasının sebebi de bir yılda 52 hafta var. bir yıl... haftalık olarak. Ve bir yıl boyunca yayınlandı. Şimdi Flash Peki orada 12... ne oluyordu? <gülüyor> oo, oo. <gülüyor> yok yok. Orada ne olduğunu sormuyorum aslında tam olarak. Şeyi soruyorum. Ee, bir yıl boyunca evet. ortada olmayan bir e, evet. üçlü var aslında. Evet. Superman Batman ve e, Wonder Woman. Onun öncesinde de Flash yoktu. Evet. Çünkü Flash, Crisis'i bitirmek için kendini feda etti ve Crisis'i bitirdi onun öncesinde. 52'de de bu üçlünün olmadığı evet. evreni okuyorduk aslında. O Onlar yokken nasıl işliyor her şeyi onu gördük. Aynen e, Identity Crisis'in iz düşümü e, bir hikaye takibi ediyoruz orada. İşte Black Adam hikayesi, işte şey hikayesi, sen söyle e, Elongateman hikayesi, e, The Question hikayesi, ıvır zıvır birazcık daha az tanınmış karakterler üzerinden ilerleyen bir hikaye aslında. Belki DC'yi mainstream e, okur ...için biraz garip gelebilecek, yabancılaştırıcı bir hikaye kurgusu olabilir. Çünkü gerçekten 3, yani Trinity denen Batman, Superman, Wonder Woman yok. Flash da yok, şeyler de yok, Justice'lik karakterlerin çoğu da yok. Ve daha minor, daha B sınıfı diye adlandırabileceğimiz karakterlerin hikayeleri üzerinden gidiyor ve Crisis iz düşümü bir e, hikaye zinciri. 52'yi böyle 52'de <gülüyor> aradan çıkarmış olduk. <gülüyor> Flashpoint'da DC aslında e, bu eventi niye yapıyor? İşte çünkü satışlarıyla ilgili sıkıntıları var. Yeni okuyucu toplamakta sıkıntısı var. O yüzden zaten zaman zaman yapılan eventlerin hepsi buna hizmet ediyor. <gülüyor> Diyor ki ya ben büyük bir event yapayım. Superman okuruna da okuyayım. Batman okuruna da okutayım. Şimdiye kadar hiç okumamış okurları da çekilmiş. Yeni hı hı. okur kazandırabilecek bir hikaye de yap. Aynı zamanda şirketlerimi de birleştireyim. Şirketlerimi de birleştireyim. Ne oluyor mesela e, çizgi roman mağazasındaysan eğer bir okur gelip sana ya ben Batman okumak istiyorum. Nereden, Nereden başlayayım? Bana bir Batman 1 verir misin falan gibi isteklerle gelebiliyor. Sen de ona diyorsun ki 750 bin dönerim varsa... <gülüyor> Bir Batman bir alabilirsin diyorsun. Evet böyle bir sıkıntı oluyor. <gülüyor> e, DC, Marvel e, bunun önüne geçebilmek için dönem dönem karakterlerin serilerini ve hatta bazen ana hikayenin e, orijin hikayelerini Hı -hı. E, sıfırlıyor ve bir numaradan tekrar başlatıyor. Evet. DC bütün evreninde bütün çizgi romanlarında bütün serilerinde bunu yapabilmek için bu eventi gelişti. Evet, sıfır sıfırla başladı. Evet, peki bu eventte kısaca neler oldu? Bize, bize anlat lütfen. Restu. Flashpoint eventinde... Bir gün Barry Allen yani Flash uyanıyor bakıyor. Kendini devcileyip bir böceğe dönüşmeye bakılıyor. <gülüyor> evet ben niye hamam böceğiyim diyor Kafka. <gülüyor> niye hamam böceği? Yok uyanıyor ve e, normal rutin e, hayatına devam ederken e, bir bakıyor ki annesi hayatta. Ve bunu garipsemediğini fark ediyor. Allah Allah diyor. Burada bir garip var diyor. <gülüyor> Yok yani e, alternatif bir <gülüyor> gerçeklikte uyanıyor. Adam kendi cıvıklığına uyuz oldu. Evet. <gülüyor> Artın alternatif. bir <gülüyor> uyanıyor. <gülüyor> Ve e, bir gariplik olduğunu hissediyor ama ne olduğunu tam olarak bilmiyor. E ee, garip bir şeyler yapma dostum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne Ve, içiyor bunlar diyecekler kesin. <gülüyor> Kola zero. <gülüyor> <gülüyor> Çok içmeyin bizim gibi olursunuz. Ee, bu alternatif yani ya, alternatif olduğunu kendi bilmiyor tabi zaman e, ilk e, uyandığında. Fark... Paralel evren herhalde diyor. Yok ilk başta demiyor. Hayır, anladığı zaman. Anladığı yani, zaman anladığımız. Anladığı, anladığı zaman abi evet. paralel evrenle Evet. Bu paralel evlendi, bu alternatif evlendi, bu e, gerçek olmayan evrende. Ve büyük bir tehlike var. Evet. Ben şey için söylemiştim onu pardon söz istedim. Paralel evrenle alternatif gerçek farklı şeyler ya. Evet. Ama <gülüyor> burada ne olduğu belli değil ya yani. Evet, o yüzden evet, ben tamam. attım hepsini. Evet. Ee, büyük bir tehlike var. Bu tehlikede de şey Aquaman'ın Atlantis'iyle e, Wonder Woman'ın Time Skerrası Savaş halinde ve Avrupa batmış durumda İngiltere hariç işte Amerika büyük tehdit altında çünkü Okyanus'ta sürekli bir şeyler oluyor Dalgalar çarpıyor New York yok falan filan. Gojira Gojira ve büyük bir kargaşa var ve bizim yine büyük üçlü dediğimiz karakterler aslında piyasada tam olarak yoklar kahraman olarak çünkü Superman diye bir varlık yok Wonder Woman dediğin işte Timeless Kera'nın kraliçesi ve şey insan hem insanlığa hem kibirden Gözünü gözünüki bürümüş ve böyle bir terörize olmuş karakter konusunda evet. aslında. onun da backstory'si biraz komik. Bu e, Aquaman Wonder Woman aslında sevgiliymiş de e, bir e, şey anında e, sen söyle bir e, kıskançlık anında Wonder Woman şey Mira'yı öldürüyor. Ve Aquaman diyor ki oh, sen yavuklumu nasıl öldürürsün? Tamam seninle bir, bir ara bir dönem bir şeyler yaşamış olabiliriz ama... Ayıp oldu diyor ve savaş açıyor. Ayıp oldu. Neyse. Yalnız bu biraz ayıp oldu. Evet. Bu iki süper gücün savaşı sırasında insanlığı koruyan süper kahramanlar yok. yok. Dolayısıyla yani milyonlarca da, insan ölüyor aslında evet, bir yandan. Var da yok gibi. Çünkü büyükler yok. Evet. Ve e, organize olamamış durumdular. Justice League yok. Ve Barry burada bir gariplik olduğunu hissediyor ve... Atla vetmene gidiyor. Evet. Bir yandan da şey böyle... Kendi hafızası olup olmadığına şüphe duydu. Yeni hafızalar sürekli e, kafasını karıştırıyor. Evet. E, zaman, diliminin. zaman diliminin anıları kafasında Aynen. canlanmaya başlıyor. Ve bunu çözse çözse Batman çözer deyip atlayıp Batman'e gidiyor. Meğer bir deneyi görsün. Ne görsün? Thomas Wayne. Yani başta Thomas Wayne'i görmüyor. <gülüyor> Batman. Batman ama... Kötü. Kötü de değil aslında. Kötü kötü silahı var Batman'in. Evet. Gözleri de kırmızı. Kırmızı. Böyle adam öldürüyor. Damdan adam atıyor falan. ve garip bir Batman. Ve biraz yaşlı. Biraz yaşlı. Ve bir yandan da Cyborg var. Cyborg da dünyanın e, süper kahramanlarını birleştirip bu dünya krizini çözmeye çalışıyor. Cyborg bir de tabii şeyi de seziyor. Sism sismik tehlikeyi de seziyor. Evet. Diyor ki dünyanın sonu geliyor. Ondan ne koyayım? Bir boklar yapmak lazım. Aynen aynen. Şimdi Amerikan başkanından da izin alıyor. Diyor ki ya hocam ben... Şimdi... mı? Bilmiyorum o kimdi ee, hocam şimdi biz bu kahramanları birleştirmezsek bir justislik e, kuramazsak diyor. Süper kahramanlar birliği kuramazsak ve e, Atlantik'de temizliği durduramazsak. We fucked. İşte. Evet. Ve işte e, Batman'i işte e, diğer ıvır zıvır daha küçük bir kahramanları organize edip bir karşı e, mücadele koymaya çalışıyorlar. Fakat bir türlü fikir birliğine varamıyorlar. Çünkü aslında organize eden güç işte Batman Superman Wonder Woman olmadığı için ve Batman de burada hafif deli olduğu için e, şey olamıyorlar. Organize olamıyorlar. Ve... E, bir mücadele söz konusu olmuyor ve başarısız oluyor. Amerika'da ya o zaman ben de giriyorum savaşa diyor. Ee, Amazonlarla Atlantislilerle savaşa giriyor. Bu sırada da Flash e, yavaş yavaş bunun bir e, alternatif zaman olduğuna ikna oluyor. Ve e, Reverse Flash'in bir şekilde e, Justice League'in hiç oluşmamasına neden olduğunu düşünüyor. Cyborg'un vesairenin de yardımıyla e, Project Superman diye bir şeyin varlığından haber, haberdar oluyorlar. Ve acaba bu bizim Superman olabilir mi diye gidiyor. O Superman'i kurtarmaya çalışıyor. Kurtardıkları adam da böyle ışık görmemiş cılız, e, bir uzaylı ve kurtarıldığı an kaçıp gidiyor. Evet. O sırada da işte yine mücadele savaş başlıyor. E, neyse işte süper kahramanlar savaşı dövüşü klasik işte e, sahneler. Flash'te e, bu sırada şey, e, Reverse Flash ile karşılaşıyor. Reverse Flash'in işte buna yol açtığını düşünüyor ve... Reverse Flash anlatıyor Evet, Reverse Flash dedi ki, ha ha ha ha, göt oldun değil mi diyor. Ve Flash'in e, hafızasının tam e, düzelmesini sağlıyor. Ve orada hatırlıyor ki... Tam düzelmesini sağlamıyor. Reverse Flash önce şunu anlatıyor. Diyor ki ben diyor hı hı. E, senin anneni öldürmüştüm ya diyor. Gittim diyor senin hı. anneni öldüren kendimi engelledim diyor. Böylelikle diyor annen ölmedi diyor. Annen ölmeyince de tüm bunlara yol açlıyor. Bu gördüğün Flashpoint evreninde ben yol açtım. Bunu hayır, yaparak hayır, yol açtım. hayır, hayır. Öyle demiyor. Öyle diyor. Öyle demiyor. Öyle diyor. Öyle demiyor. Öyle, diyor. öyle demiyor. Öyle diyor. Öyle demiyor. Öyle diyor. Açarız bakalım. <gülüyor> ya abi okudun işte öyle diyor. Öyle demiyor işte. Öyle demiyor. Diyor ki sen hani anneni kurtarmaya gittin ya diyor. <gülüyor> ben kurtarmana engel olmadım diyor. Anneni kurtardın diyor. <gülüyor> Ve anneni kurtarmakla birlikte diyor... E, bütün bunlara yol açtı. Hı. O sırada da işte bütün Flash e, Speed Force'un gücünü sen kendi, kendi işine çektin. Ve o patlamada işte bütün bu e, kahramanların hayatını etki eden bir dalga yayılıyor. Ve bu gerçeklik oluşuyor Yani bütün bunların sorumlusu sensin diyor. Bu senin bok yemen diyor. Benimle <gülüyor> alakası yok diyor. Götü oldun değil mi diyor. Diziyi buradan bağlayabiliriz mesela. Hı -hı. Sonra? Sonra has ne yaptım ben diyor. Ve koşmaya başlıyor Flash. Ve koşarken de annesini kurtarmaya giden kendisiyle birleşiyor ve annesini kurtarmıyor. Bu sırada da şey Pandora ile karşılaşıyor. Pandora da diyor ki, tabi o sırada Pandora olup olmadığı belli değil. Sadece böyle şey Hudi'li bir karakter. Pandora da diyor ki buna büyük bir kötü geliyor. Ta bu zamanlar atmışlar şeyin tohumunu Forever Evil büyük bir kötü geliyor bu kötü dünyayı ele geçirmek istiyor ve bu ele geçirmek için de dünyayı üç'e böldü diyor gerçekliğini ve bu üç'e böldü, bölünen gerçeklikte DC, Wildstorm ve Vertigo gerçeklikleri senin bunları birleştirmen lazım kanka diyor. O da koşarak birleştiriyor. Speed Force'da yapıyor. Evet Speed Force'ta yapıyor. Ha bu arada tabii şeyi e, unuttum ama onu bilerek unuttum. Onu e, Batman kısmı, hikayenin. Evet. Onu özellikle e, değinmedim. Yani ben orada küçük bir spoiler verdim ama asıl evet. kökeni yani asıl hikayenin kökü biraz daha taşşaklı. Evet. Gelmiş geçmiş en bir alternatif Batman hikayelerinden biri hatta belki en iyisi. Olabilir. Büyük bir şok faktörü var çünkü. Neyse e, böyle bir olay flash bu. Ve bu üç evreni birleştirdikten sonra da yeni 52 başlıyor. Ve bütün karakterlerimizin yani hepsinin, yani bütün geçmişleri silinmiyor ama hani e, bazılarınki resetleniyor, bazılarınki hiç e, yokmuş gibi oluyor. Yani kısaca şey diyebilir miyiz? Reverse Flash'in e, ve Flash'in yol açtığı e, zamanda... E kırılmanın ardından oluşan bir evren var. Hı hı. Bombok. Buna biz Flashpoint evreni diyoruz. Hı hı. Sonra Flash ve diğer süper kahramanlar bir şekilde e, sebebini çözüp hı hı. E, Reverse Flash'ı engelleyip Hı hı. Bu kırılma, yaşanan zamanda kırılmayı bir biçimde tamir etmeye çalışıyorlar. Hı hı. Tamir ettikleri kadarki haliyle yeniden başlayan, yani bizim yeniden okumaya başladığımız yeni seriler, birinci sayılardan yani okuduğumuz yeni serilerde, bu tamir ettikleri kadarki haliyle çıkan seriler. Yani tam, çünkü, hani, tam çünkü olarak... Çünkü tam eski haline getiremiyorlar. Evet, tam olarak tamir etme demeyiz. Ama demeyelim. tam Flashpoint evreninde değil. Evet, yani şu... E Flashpoint sonrası gerçek dünyaya, gerçek zaman akışına geri dönülüyor. Fakat 3 tane paralel akış söz konusuydu. Daha öncesinde işte Vertigo, Wildstorm, DC 3 paralel zaman dilimi birleşmiş oluyor. Ve bu birleşmiş zaman dilimi içerisinde tabii geçmişte birleşmiş olacağı için de e, bazı karakterlerin geçmişleri değişiyor. Çünkü birbirleriyle olan etkileşim söz konusu. Bazılarınki... E, Sıfırlanıyor bazıları ki baştan yazılıyor ama e, tamamıyla değişti diyemeyeceğimiz noktalar var çünkü e, mesela Batman karakterini ele aldığımızda bu adamın 3 tane Robin'i var yani artık Dick Gray'sinin Robin'lik kısmı da adlanmış Nightwing. Jason Todd ölmüş dirilmiş Fred Hood. Ve e, şey Tim Drake de koca adam olmuş. Red Robin diyor kendine. Damien'de var. Damian'da var. Falan filan. Yani bütün hikaye e, geçmişler sıfırlanmış değil. Ama e, şöyle düşünülebilir. E, ya üçü Vertigo, e, DC ve Wildstorm hep bir arada olsaydı ne olurdu alternatifiyle ile gidilmiş bir yeni evren söz konusu. Evet. Peki şimdi hiç çizgi romanları okumuş <gülüyor> olanlar içinde e, Vertigo nedir? Wildstorm nedir? Bunu da bir kısaca açıklayabilirsek. Evet. Açıklayabilirim. <gülüyor> Wildstone Wildstone aslında şey e, Jim Lee denen e, master e, artist çizerin e, kaç? 90'larda değil mi? 90'larda kurduğu bir çizgi roman şirketi. Bu adamlar image McFarlane e, şey e, Jim Lee Diğeri ki ya Koca memeli Kaplan Ameriç <gülüyor> Leifel li, li, Leifel Bu adamlar e, Marvel'daki e, Şey Görsel çizgi roman Akımını başlatanlar Yani çizer ağırlıklı Çizgi romanların Dev sattığı dönemlerde Milyonluk baskı yapan Adamlar Ve bu adamlar da Hani kendimize ait Çizgi roman Serilerimiz Ve e, bize ait Lisanslarımız Karakterlerimiz olsun Diye Marvel'dan ayrılıp Birer tane şirket Kurdular <gülüyor> İşte e, Jimin'in kurduğu şirket, Wildstorm. E, McFarlane'in kurduğu neydi? Image. Image. Ondan sonra Rob'un ki neydi? Rob da Image'te aslında, Image'den kovuluyor sonra, çakma işler yaptığı için. Yani benim yanlış da biliyor olabilir. Benim bildiğim üçünün de ayrı firması var ama Image diye ortak bir publishing firması altında toplanıyorlar diyebiliyorum. Neyse. He, sonradan Kevin'in <gülüyor> kovulduğunu biliyoruz ama. Evet. Neyse, böyle bir şey var. Ve e, Lifel kovuluyor e, şey, e, Jim Lee şirketini DC'ye satarak DC co-publisher'ı oluyor. Böylelikle Wildstorm DC'nin bir alt, marka alt markası haline geliyor. Vertigo da DC'nin birazcık daha indie e, yapımlarının e, hem olduğu. Hem daha bağımsız, hem daha yazara ve çizere e, daha büyük özgür, özgürlükler tanıyan, hem de daha adult aslında. E, daha... Süper kahraman e, canrasına bağımlı kalmaksızın çıkartabildikleri hikayelerin yani oluşan Hikayeleri çıkarttıkları bir alt var. Ee evet, bu Preacher işte. Evet. E, Fables, Sandman. Sandman, Why the Last Man işte uh, Hundred Bullet Vertigo, uh, Human Shield Vertigo, Dmz, Dmz Boys, Yok, Boys değil. Boys, değil Boys önce Wildstorm, sonradan şey Dynamite. Uh, gibi gibi seri yerde olan çıktı. Hı? şey The Vertigo V, v for Vendetta Vertigo e, e, Watchman, Vertigo Watchman DC. Önce Vertigo ondan sonra DC olarak yeniden basıldı. V for Vendetta da. Vertigo sonra DC. DC. Şeyler de öyle Alan Moore'un League of, of Extraordinary. Extraordinary. Neyse daha e, alternatif hikayeler. <gülüyor> Ama sonuç itibariyle Vertigo da DC'nin bir, evet, bir alt markası. Ve e, Vertigo'nun kazandırdığı süper kahramanlar arasında işte Swamp Team de e, sen sen. Swamp Thing aslında Flash daha önce geçişini tamamladığı gibi DC'ye yani Black evet. Black Knight Bright Day hikayesi özellikle cümlece olursa daha orada asıl en taşaklı geçişi o yaptı. Ondan sonra yine hani Konstantin ve çevresindeki işte Zatana'dır. Işte Ama Zatana'nın DC'ye geçiş şey, çok daha önce ya. Zatana diyorum ya Zatana demeyeceğim diğer şey. Hatun. Enchantress falan bir hatun daha var ya şeyci, kart falcı. Anladım anladım. Madam Madam Madam Zoko neyse. İşte. Neyse. Neyse o tayfadan Aha. da DC'ye geçişler aslında başlamıştı. Evet. Flashpoint sonrası bu tamamlanıyor. Evet. Hatta Konstantin'in de Sıfır'dan e, kendi dergisi DC'de çıkmaya başlıyor. Asırlık, asır miyim de yani bin, bin, bin, bin yıllık, yıllık değil, yıllık, değil <gülüyor> mi? <Helplazer>. Bin yıllık, <gülüyor> yıllık <derken. gülüyor> Hellblazer. DC'de gençleşmiş olarak o da baştan başlıyor. Evet. Ee, böyle bir sıcaq flashpoint de bu. bu. Bunu bildikten sonra da aslında e, Flash'ın bu bütün sezonun tamamına sadece son bölüme değil de sezonun tamamına da bu gözle bakmak daha ilginç olabilir. Evet. Öyle. Öyle. Neyse. Supergirl. Evet. Flash burada sonlandıralım. Flash bitirdik bence geçelim Supergirl'a. Evet, Kafkas İçim. Süper böyle geçelim. Evet, nasıl buldun? Nefret et. Yani nefret edeceğimi tahmin ediyordum. Bazı güzel sahneler vardı ama. Ya, inan bana iki tane falan derhal. Eee, dövüş sahnelerinde bazı inovatif hareketler evet. vardı bir tane. Ya, inovatif de demeyelim. Ben of çalıntıydı aslında. Evet. Ama e, dizide görmeyi beklemeyeceğim. Evet, beklemiyordum. Yani. Onları gerçekten helal dedim ya. Yani. Onun... Genel istiyorsan baştan sona bir özet. Tam. Dizi ee, yani de dizide... kısa geç benim anlattığım uzun uzun tamam, Ben kısa geçiyorum. Dizi e, Kara e, Kara El yani e, Superman'in kuzeni olan Supergirl'in dünyaya gelişi ve bu e, gelişini anlatarak prologu ile başlıyor. Ondan sonra Çat 23 sene geçmiş koca kız olmuş. Ee, ve aslında ailesi ve kendisi bu olağanüstü güçlere sahip olduğu çok iyi biliyorlar. Hatta bu Süpermen'den farklı olarak o e, belli bir yaştan sonra e, Kripton'dan ayrıldığı için geçmişini de hatırlıyor. Annesini, babasını, işte ne bileyim e, <gülüyor> dünyaya niye gönderildiğini aslında kuzeni e, ne koruması için e, gönderiliyor. Fakat e, Phantom Zone'dan geçiyor bir kazara ve orada bir sürü zaman kaybediyor. Dünyaya geldiğinde de Süpermen koca adam olmuş oluyor ve... Ve e, yolculuğu, dünyadaki yolculuğu Superman'ın onu bir e, dünyevi aileye evlatlık vermesiyle başlıyor. <gülüyor> Neyse meğer işte bu e, kız e, bir özgüven sorunu var. Ve e, asistanlık yapıyor Kat diye bir kadına. Bu Kat dediğimiz kadın da yıl e, McBeal e, gazeteler sahibi, medya devi bir insan kendisi. Ve... E, Ansızın işte ya ben süperim niye süperlik yapmıyorum moduna giriyor kız. Ve e, bir uçak kurtarıyor ablasının olduğu uçağı kurtarıyor ve süpergirl kimliği dünyaya e, açıklanmış oluyor. Ve artık bu kimliği de benimsemeye çalışıyor. Çünkü ben bir süper kızım diyor. Aslında bölüm bu. Ama bölümde illaki aksiyon olsun diye. E, botoks demek <gülüyor> Aslında Superman'le Vortax, Superman'le Lois Lane için e, dövüşmüş bir uzaylı ile dövüşüyor, karşılaşıyor. Tır süren bir uzaylı kendisi. <gülüyor> Klingon olduğundan şüphelendiğimiz bir uzaylı. Meğer işte e, Kara Phantom Zone'dan geçerken işte e, Fort Rose diye bir e, <gülüyor> kripton hapishanesini de Phantom Zone'dan kazaran çıkartıyor ve birlikte dünyaya düşüyorlar ve bu tehlike üzerine dünyada bir gizli e, hükümet ajansı kuruluyor. Ve adı neydi? Hatırlamıyorum. Kimin? O dünyayı uzaylılara karşı koruyan e, hükümet organizasyonu. Hükümet or dünyayı uzaylılara karşı koruyan hükümet organizasyonu. Ya or orada bir şey diyorlar. <gülüyor> diyor, diyor, diyor iyi mi öyle bir şey diyorlar. Dünyayı uzaylılar <gülüyor> <gülüyor> Meğer ablası orada çalışıyormuş ki ablası dizi için yaratılmış, gökten atılmış bir karakter. Ee, ve bu aslında bir nevi Torchwood gibi bir organizasyon. Dünyayı uzaylılardan karşı koruyan bir organizasyon. Torchwood'a, e, Doctor da aynı görevi yapan bir hükümet organizasyonuydu. İşte ben yardım ederim diye gidiyor ablasıyla birlikte. Ondan sonra da uzaylılarla mücadele eden bir super girl olacağını beklediğimiz bir dizi karşımıza çıkıyor özetle budur diyorsun. Evet. Ama tabii aradaki I'm a Girl şeylerini atladım. Yani bir kere şimdi şey söyleniyor. Çünkü onu kalkbas <gülüyor> getirici. <gülüyor> yani şimdi baştan sona bir kere şey var. Girl. <gülüyor> <gülüyor> Super Girl'le oynayan kızımız inanılmaz e, teatral ve büyük büyük o, oynamaya and içmiş bir <gülüyor> insan e, yavrusu kendisi. O yüzden baştan sona bir çirkinleştiriyor diziyi. Yani beni beni çok eseni. Yani evet. Mimikleri çok büyük. Anam Montana. Evet yani bu bu benzetme daha önce grupta da, Disney grubunda da yapanlar oldu. Aynen öyle. Yani tam bir Disney dizisi karakteri ve yani Disney Channel karakteri evet. hatun. O açıdan bir çirkin zaten. Çok itici geldi bana hani. E, i̇kincisi dizinin efektleri e, yani kötü. Super ilk olarak Super olarak anılmaya başlanacağı işte başlanmasına yol açacak ilk kurtarışını yaptığı bir uçak hani şeyi var sekansı var. Yani fragmanlarda da izlediğimiz, fragmanda da gördüğünüz, yani fragmanda da efekt gördüm demiştim ama hani bölümün içinde biraz daha uzun halini görünce efektin aslında çok daha kötü olduğunu fark ettim. <gülüyor> ama şimdi de söylemekte fayda var. Hani yayın tarihinden çok çok önce düşmüş bir pilot bu, yani yeniden çekim yapılabilir şimdi bir sürü after effects kullanılabilir. Hani özellikle Supergirl logosu üzerinde bir değişiklik Kesinlikle diye yaparlar. Kesinlikle yaparlar. Çünkü flashın da ilk pilot düştüğündeki logosu bu değil ki ben mevcut logoyu hiç sevmiyorum. Ben yani ben sıkıntı yok logo. Supergirl'ün logosunu gördüğünüzde ki gördüyseniz bu podcastte dediğinizde neden bahsettiğimizi anlamış olacaksınız yani. Böyle şey e, Windows 95 ekran koruma e, logosu. Gerçekten çok şirkin bildiği Animasyonu var. Rezalet yani. Kötü gözüküyor. E, i̇kincisi ya, ikincisi değil. Üçüncüsü galiba bu. Ben saymaya başlayınca böyle uzayınca bok oluyor aslında. Evet. Neyse üçüncüsü galiba. E, <gülüyor> o yüzden ben Punto kullanmayı tercih ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> zenci kaslı James Olson var. Evet artık Jimmy değil çünkü artık büyüdü kendisi. Koca adam oldu. Kas yaptı. O yüzden Jimmy de hitap edemiyorum ha. Aslında öyle değil. Aslında o tam tersi şekilde çıkıyor. Jimmy ben değilim. Babam diyor. E, ben James diyor. Kendisini Pulitzer ödüllü bir gazeteci olarak görüyoruz. Superman'in ilk kısa tarafını çekmiş ve onunla kanka olmuş gazeteci arkadaş James Olson. Sadece annem ve büyük adam bana Jimmy diyebilir. Değil? DC'de e, ha doğru öyle diyor. E, şimdi DC'nin hakları DC'nin karakter hakları doğruya da buraya dağılmış durumda. Superman'i kullanamıyorlar dizide. Superman'i kullanamayacaklar için de Superman'in mesajlarını iletmesi için e, James Olson kullanacaklar anladığımız İsa gibi, Hazreti yani. Muhammed gibi sürekli yüzünde nur olan bir karakter olarak görünüyor Süpermen. Ee, evet, Süpermen'i gerçekten <gülüyor> Hazreti Muhammed olarak <gülüyor> görüyoruz bu bölümde. Ee, Ki Süperman olarak da hitap edemiyorlar. Evet. Superman diyemiyorlar, o diyorlar. Evet, kuzen diyorlar. Kuzen diyorlar. Diğer adam, de, büyük adam. Şu diğeri diyorlar, ha. şu var diye hani o işleri. Işte mavi dev adam. <gülüyor> Uzaylı. Ha. Diğer gezegenden olan şeklinde hitap ediliyor. İşte James Olsen'da sürekli... 99 adı var Tanrı. Onlardan biri değil. Gibi bir muhabbet şu anda. <gülüyor> Olsen'da sürekli ondan e, kuzeni sevgili Kara Karaya, Kara olan <gülüyor> Sevgili, sevgili Kara'ya yani süpergirl'e haber taşıyor. E, onun dışında süpergirl'ün e, bariz bir şekilde gay olan ama yine de yazmaya çalışan no. Ee, bir kankası var <gülüyor> ee, kostüm işinden de o sorumlu anladığım kadarıyla dikiş, evet, falan, dikiş ya, falan yaptı, yaptı. <gülüyor> malzeme falan seçiyor bunu görüyoruz öyle bir karakter var kalista ee, Flockart evet. var dizide gerçi artık kalista Flockart'a benzemese de yani yaptığı da estetikler yüzünden çok acayip bir şey dönüşmüş ee, onu da işte bu dizinin periyaveti gibi yani, e, alglamamız lazım galiba. Supergirl'ün çalıştığı şirketin patronu. Catco. <gülüyor> Bu karakterler var aslında genel olarak. Yani sen az önce ablasından bahsettin. Alex. Ya, aha, burada devreye bir de tabii şey giriyor. Babası. Ee, Fred. Ha evet ondan da belki bahsetmek lazım. Eski Superman'imiz Lewis Clark dizisindeki. Adventures of Bruce and Clark. E, Dean, Dean Cain miydi? Evet. Dedi. Onu bir böyle bir flashback sahnesinde... E, Üvey Baba olarak ve işte Karanın Süper Gönlün Üvey Babası olarak görüyoruz. Ristox kardeşten bahsetti zaten. Bir de işte bölümün sonunda artık şey Yengü'de görüyor. yani bir annesiyle <gülüyor> e, annesi Alura'yla bir karşılaşması var. Karşılaşma demek ne kadar doğru bilmiyorum. Hologramıyla, annesinin hologramıyla. Aslında tipik bir Superman sahnesi göndermesi ama rezalet işlendiği için hani. Evet ve de, o kadar, kadar downgrad edilmiş bir şey ki. Evet. Yani Superman'e koskocaman Fortress of Solitude veriliyor ve orada interaktif bir babayla muhabbet etme fırsatı veriliyor. Burada annene bir hologramı var. Evet. Annenin hologramı da böyle ufak Feyiz, bir yani. Tupperware içinden çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Supergirl onunla kokuyor. Eee Hatta Süpermen'in bir de anası babası falan interaktiftir. Konuşurlar yani karşılık. Süpermen bir şey sorar. Evet. Baba cevap verir falan. Burada öyle bir şey de yok. Yok yok. Neyse anne, annesini de bir görüyor hologram olarak da olsa. Ve bölümün en en sonunda da Meğer e, annesinin kötü ikizi varmış. E, çizgi romanlarda Hiç kız olmadı. aradık taradık bulamadık. Evet. Bulabilen varsa bizi dürtsün. Annesinin süper kötü e, kız kardeşi teyze. E, bundan sonra süper göğle ayak olacağını anlatan küçük bir temadır yapıyor. Romalılar aslında diyalog karşısında çünkü şey komandır. <gülüyor> evet komandır da belki denilmek lazım ama burada hani dizide komandır geçmişler çizgi romanlardan biz kendisini sanırım plural olarak. <gülüyor> plural olmayabilir ama çünkü plural neticesinde iyi bir. Ben bilmiyoruz da. Genel olarak Supergirl üzerine aslında çok fazla konuşacak yani dediğim gibi ben yok. Evet, yani tahmin ettiğimiz üzere yani 5 yaşındaki kızların izliği de ben de büyüyünce işte Supergirl olacağım demesi için yaptı dizi. Ama şöyle bir şey de var. Annelere yönelik yapılmış. Yani hafif feminist eğilimleri olan anneler için yaptı dizi. Çünkü hani... Sonuçta o çocuğa televizyon izleme hakkını veren kişi ebeveyn ya. Dolayısıyla anne Ben Supergirl izlemek istiyorum dediğindeki Amerika'da bu bayağı şeydir. Trik'tir, sıkıttır diğer ülkelere göre. Ebeveyn kontrolü. Hani annesi de hmm, evet bu kızma işte hani e, şey olabilir, iyi örnek olabilir. İşte erkeklerin Superman'i vardı, kızımın ya e, Supergirl olmasın düşüncesini doğurtabilecek e, bir korku üzerinden yapılmış. Tabii o Girl Power'a, Girl şey hani vurgu şeyde de varsa her sahnesinde. Özellikle bu işte sosyal medya gazıyla Supergirl'ün çıkışından sonra ona Supergirl adının e sosyal medya tarafından verilmesi, hashtag Supergirl'le bunu yayılıyor olması üzerine e kızımız Kara'nın patronu Kat'le evet, e bir konuşması var. Niye Supergirl diyoruz ya Superwoman desek ya falan dediği bir sahne var. Kat'te diyor ki Girl'ün ne sakıncası var? Ben de bir kızım. Ama bak ben patronu tekçülüyüm. İşte Seni de kovuyorum şu an. Seni şuan. de şu an kovuyorum. Gibi. Oradan farklı bir yere giriyor. Evet. O yani orada da bir yine girl power kızlar, güçlü kızlar vurgusu orada da var. Evet çünkü son birkaç senedir sürekli Amerika'da. Yani yükselen yaşıyoruz. sırf Amerika'da değil. Tüm dünyada yükselen bir feminizm trendi var zaten. Yok yok. Yani. Feminizmden ayrı girl kelimesine işte güçlü yani geri kazanma e, akımı var. Çünkü tamam, İngilizce'de yani Nikon spotları var. Evet, bu, evet. Bunun için yaptığı Ama bunu da sadece Amerika'da yapmıyor. Onu da Yani tüm dünyada yapılıyor. Hayır. Onu dememe sebebi şu çünkü Amerika İngilizcesi. Yani İnternet'e falan çok çok geçerli bir şey değil ama işte e, bir şeyi kız gibi yapma tabiri çok... E istesem gündelik olarak e, aşağılama terimi olarak çok kullanılan bir şey. Bizde de öyle. Türkiye'de de öyle. O yüzden de daha kız gibi yap hı. diye ordin sanırım reklam kampanyaları Onu var. Onu bilmiyorum. Hatta şeyin seslendiği yine bu e, girl power üzerine kariyerini kuran bizim bir popçumuz var. Özgür Kız kız. Hı hı. Kara ha, Oğlu. Nil. Onun da var öyle. Hatta bu reklam kampanyasının şarkısını sesleniyor seslendiriyor gibi yap diye. Onu da. bilmiyorum. Var var. Yani bizde de işte hani şey de yine yine Amerikalıların bir sosyal sosyal Zorunluk projesi kapsamında çekili veren adam kız kız gibi vurma kız gibi koşma mesela yükselen bir tren tamam tüm dünyada bu trenmeye çalışıyor burulara çalışıyor bir yandan iyi bir şey tabi tabi bir yandan gelmesi de biraz <gülüyor> çünkü öte yandan kısmı hmm. daha <gülüyor> neyse işte bilmiyorum bu yapaylık ne kadar iş yapar. Ee, ve hakikaten amacı ve işte hedefi doğrultusunda bir seyirci kidesi yakalar mı yakalan mı yakalan tartışılır. Sadece kız çocukları değil mi? Ben fragmandan o kadar görüyorum ama burada e, erkek çocuklarını da yakalayabilecek şeyler var. Yani dövüşler vesaire mesela şey değil. İlk kapışması mesela gerçekten kız bulatıyor ama hı hı. gazı aldıktan sonra... Tüple çalışıyor kız. Serveleşiyor, güveniyor ve yumrukları da daha sert olaya pişiriyor. Hani bilmiyorum erkekleri de çekecek daha doğrusu genç, teenagelerde erkeleri de çekebilirleri yok değil mi yani? Ama yani benim en çok takıldığım nokta girl power e, çerçevesinde mi çocuğu gay yapılar anlamadım ben. Ya Çünkü erkeklerde de feminen bir taraf olabilir vurgusu mu yapıyorlar Bilmiyorum belki genel olarak erkekleri e, tamam. feminenleştirip erkekleri baskı altına alıp kadınları... Kadınlar üzerindeki baskı bu şekilde de kaldırmaya çalışıyor olabilir. Yani, yani bilmiyoruz. genel bir proje olabilir yani. İleriye dönük yatım olarak tüm dizlerde yapmaya başlar. Hani bunun geylikle bir alakası oldu. Çünkü ha insanlar, kesinlikle yani, bende. Bildiğin feminenlikle alakalı. Erkeklerin feminen taraflarını güçlendirmeye çalışıyorlar sana yani. Böyle bir olabilir. Bu Bunun üzerine hani ot... uzun uzadıya konuşup kesinlikle çıkabiliriz. Ha nasıl kimlerden dayak yeriz ondan sonra bilmiyoruz. <gülüyor> Ama ne bileyim işte evet. o karakterin tavrıtımı mesela rahatsız etti demeyeyim de bana çok boş geldi yani. yani kankası var ya. Bilmiyorum belki ileride hani falan ha, gardıroptan çıkışının gardıroptu böyle. Klozet. Klozetten çıkışı. Water closet. <gülüyor> Bilmiyorum belki de illaki bölümlerde gay olduğuna karakter Belki ona bir hazırlık yapmış olabilir Yani şu anda e, Hikaye anlamında Bir sezonsal Uzun bir ana hikaye ...nin varlığına herhangi bir şey yapmadılar. Bir şey, bir şey var işte yani Power Rangers tarzı evet, bir kötümüz var. Fiksel, yani şey hep bir ana kötüümüz var. Onun dışında her epizotta başka kötüler göreceğiz gibi. Başka bir Portros Portros hikayesi işte var. İşte anladığım kadarıyla o Portros'daki herkes de o kadına çalışıyor. Evet. Yani hakikaten dediğin gibi Power Rangers'daki bir tane ana kötü var. Sürekli bir kötü adam gönderiyor buna. Anladım. O da o her bölüm başka bir kötü adam. E yani Target ettiği, hitap ettiği, daha doğrusu hitap etmek istediği e, yaş grubuna da Power Rangers formülünü vermek en mantısı. Ama bunun arkasında çok böyle bir ne bileyim hikaye olacağına yönelik gönderme yapmadılar. Sadece teyzesi vardı ve ben ana kötüyüm diyor o kadar. Tamam yani ihtiyaçları yok böyle dev bir ana hikaye diyorum ya hani. işte ihtiyaçları yok da keşif olay mı? Ama target biz değiliz abi hedefli biz. O yine olay <gülüyor> Yani kişiler şey hedefledikleri ana hikaye yerine işte yazdıkları yalandan senaryoda çeşitli şeyler, gerçeklikleri de erken Bilmiyorum. Ben olsam, ben olsam bir Birds of Prey tekrar denemek isterdim. Mesela hem feminist hem de sürpriz karar. Ve aslında de erodan işte şeyden çalabilecekleri karakterler de var. De Hunt, Blakeneri, çoğu Blakeneri odan tizi. Waikeneri. Waikeneriyi kattı. Ne canım. O zaman bu ne canım sotum var olmazsa belki. Ha. Denerler yani. Ki DC açılmaya başladı deneyebilirler. Her an gelebilir öyle. Vibe'ın kendi var değilse, Kishoğun diyeceğim söylen var. Bilmiyorum yani belki de gidebilirler. Belki bir noktadan sonra ikinci bunu belli noktasında. Ondan sonra Shoken Flash, Shokenko hani o hikayeleri de bilgiyebilirler. E, bundan önce bir Booster Gold dizisi bekleniyordu. Blue Beetle dizisi bekleniyordu. Evet. Booster and Beetle evet. olabilir deniyordu. Hani bunların da hepsinin ucu hala açık olabilecekler. Daha önceki çizgi roman dizileri o kesimde de konuşuyordu yani, evet. aslında. olabilir yani. Graysonlar. Yani, yani, tercih meselesi bence de olmasın. Ama mesela şey benim hoşuma gidiyor. Yani e, Erevon'da Flash'ın da aslında çok kanka olduğu e, Green Lantern'ın sürekli dizide de gönderdiler. Yapıyorları yapıyor onları, gidiyor. Yani Hal Jordan'ın dizi harcamayabilirler Çünkü çok ayrı bir Power Level'da olan karakter ee, Ve hani filmin de geleceğinin e, Yaklaşında film geliyor Yani bir şekilde e, bir Green Lantern İki diziden bir tanesi de entegre olabilirse Fena olmaz bence Hatta bu büyük ihtimalle e, şeyde olur e, Arrow'da olmaz da Flash'ta olur e, Öyle Supergirl'ın öyle çok ekürisi de yok Aslında yani abi şimdi biz en başında şeyi koyduk değil mi? Dedik ya süpergör zaten bize hitap eden bir dizi değil vesaire vesaire. Konuştuk ya bunu. Evet, i̇çimdeki şey, lezmeyen pek ya, beğenmedi. Şeyi konuşmadık zaten işte dikkat etsen hani Ulan biz zaten gör okuru insanlar da değiliz ki. Bırak evet. dizisini yani. Evet orası doğru. Yani hani fragmanı izlediğimizde de bu ne lan dediysek de sonuçta şeyi de söyledik. Hani belki bu podcast'te ondan önce yayınlayacağız. O yüzden tekrar istedim. Hani şeyi de söyledik sonuçta. Evet bu ne lan ama ama zaten hedef kitle biz değiliz o yüzden sorun yok yani DC böyle bir şey de denemeli bunda bir sıkıntı da yok evet. zaten supergirl Kimisi... okuru bile değilim ki Kesinlikle. bana diziyi vermeye çalışsın hani yani senin tek elinde de değil zaten bu dizi süper kahraman böyle olmalı ya da bize hitap etmeli sadece bize hitap etmeli diye bir tabii. şey yok ya bir de üstten bakarak hani kızların da bir dizisi olsun da gibi bir değil. durum da değil hani tabii, canım. tabii ki değil hani benim şikayetim zaten kız dizisi olmasından çok yaş sınırının çok aşağıda tutmuş olması. Bu hana Montana geyini yapıyoruz falan filan Hı -hı. ya. E, yani tamam karakterler evet şey yapmamış. Hani ortaokulda, liseli karakterler değil. Evet. Yaşları daha büyük. Her ne kadar Göl böyle 16 yaşında gözükse de onun da yaşı e, anladığımız kareyle aşağı 18-19 yani. Diyor yani üniversite bitirdiğini varsayıyoruz. O zaman en az 20 yani. yani. O civarda olması lazım. Daha küçük gözükse de ama yani yaş olarak karakterlerin yaşlarını küçük tutmamışlar. Evet. Ama bir PG-13 söz Konusu biz bilmiyorum. Super Girl hiç. Yo, PG 13 dedi 13 direkt. Ha yani hani şey süper hiç öpüşürken görecek miyiz? Bilmiyorum hani. Ya, Bu... olsun bir James olsun bir yaptırdı görür <gülüyor> <yani>, bilmiyorum. <gülüyor> yani. bilmiyorum onu görecek miyiz? Ee, ya, görecek miyizden de öte görecekler mi diyeyim? Çünkü ben devamını izlemeyeceğim muhtemelen. <gülüyor> hani belki ikinci bölümü de izleyip dur bakayım şu logoyu ne yapmışlar? Dur bakalım tepkilere göre dizinin tonunda bir farklılık yaratmışlar mı derim. ikinci bölümde belki o yüzden izlerim. Ama oturup da <gülüyor> sezon sezon süper gör izlemeyeceğim. Okay, onu izleyeceğini. Agent Shield'i. Ha ama şey olabilir. Hani biz şey diyoruz ya işte her hafta veya her ay neyse Hı -hı. bir ceza dizisi izleyelim <gülüyor> muhabbetine girersek. Ha mi? evet. Ya aklımızda aslında... hani o bir açıklamak lazım. Aklımızda şöyle bir proje var. Ya podcast'ler için sürekli farklı farklı konular bulmaya çalışmak podcastlerin her birinin farklı kategorileri olsun istedik. Yani oturup işte bu dizi podcast'i ama G-Pod işte bu işte filmi inceleyeceğimiz podcast bu da G-Pod falan demek istemedik. Onun yerine dedik G-Pod'da e, o an aklımıza ne geliyorsa atıyorum dizi mi izledik onun geyini yapalım. işte film mi izledik onun geyini yapalım. E, Zamanla yolculuk mu konuşacağız onu konuşalım. Ama işte geek kendi de toplu halde oturalım. Hem içelim he, hem de listelerimizi paylaşalım. Evet. İşte geek bakışında yine Risto ile saygının ilk e, bakış açısı artık yok. Film incelemeleri olabiliyordu, oyun incelemeleri olabiliyordu böyle diyordu. Bir de onların yine ikisinin yaptığı Balkon keyfin vardı. O da balkon geyikleriydi. Yine bizim G-pod'lar gibi gidiyordu Risto'yla. Evet. Onlar da hani ya geek günceli konuşuyorlardı e, ya yine oyun konuşabiliyorlardı, sektör konuşabiliyorlardı. Böyle gidiyordu. Şimdi bir, bir tane de e, bir cezalı bize ceza olacak bir podcast <gülüyor> serisine başlayalım istiyoruz aslında. ...sizlerden e, gelecek... ...belki bunu bir hani şey... E... Paul. Evet. Neden bir, bir, e, anket. Anket. Evet. Yani bir bak. Sişik güçlerimizi iyilik için kullanın. Yani belki bir anket açıp sizlerden gelecek işte e, cevaplar doğrultusunda onun üzerinden işte anketten çıkan sonuca göre e, alından gerizekalılar süpergirl'ün 8. bölümünü izleyin <gülüyor> diyecekseniz oturup onu izleyeceğiz ceza olarak ve onu konuşacağız. E, bu evet. bir illa dizi olmak zorunda da değil belki. Film de olabilir yani. Evet. Wolverine, seyir... Wolverine bir iki izleyin. İp neler falan diye. İp neler olmalı orada. Wolverine bir ikiyi izleyin. Götler diyebilirsiniz. Hani mesela oturup mecburen Wolverine bir iki izlemek zorunda kalabiliriz. Ya da Fantastic Four 1996 Fantastic Four'u izleyin. Onu bulabilirsek izleyin. izleriz zaten. Var ya. Bu Bende bu var. Bu var mı sende? Ben hiç izlemedim. İzleme. <gülüyor> Neyse yani hani biz ya, anket açarsak çok adil gelmeyebilir insanlara bilmiyorum. Çünkü Yok Bence anketi şükürlerimiz şey, koyacağız. E, evet o yüzden bunu paylaştığımız e, Facebook postunun altına yazabilirler önerilerini. Çünkü siteyi yazmıyorsunuz yani bilmiyorum. Kişi, i̇ki kişi yazıyor. <gülüyor> o yüzden Facebook'ta biraz daha fazla yorum alabileceğimizi düşünüyorum. E, yani grupta yaparız onu. Evet. Yani paylaş grup 익sınninfexpes grubunda illaki paylaşıyoruz podcast'leri de. Evet. Ee, belki o başlığın altına sizden gelen yorumlarla şunu izleyin lan, lan bunu izleyin. Belki lan. bunu dinledikten sonra bir başlık daha açar. Çünkü dinlemeden neyin yani altına evet. yorum yapmalarını istemek de bir saçmalık. Neyse. Eee ne bileyim işte sihirbazlık okulunda bir Türk filmini izleyin, yorumlayın diyebilirsiniz. Ah evet Mesela. yani tabii canım hani bu illa süper kahraman şeyi de olmak zor da değil. Evet. Ee, bize o an çektirmek istediğiniz cezaya bağlı yani. yani evet. Sizden gelecek yorumla oturacağız. Ee, o çirkin şeyi izleyeceğiz ve bunun üzerine bir de utanmadan podcast çekeceğiz. Yani sonra siz de utanmadan oturup dinleyecek misiniz ya onu? Oğlum düşünsene işte bu şey bir sihirbazlık okulunda türkü izlettiler mesela bize zorla. Evet. Gittik izledik. Evet. Bunun üstüne de oturduk podcast çektik. E kimse dinlemedi. E, yani niye dinlesinler ki? Gerçi din dinlerler oğlum çünkü oradaki hani. o olan zaten bizim acı çekmemiz olduğu için. Ne kadar acı çektiğimizi görmek isteyebilirler. Evet. Ya da bu gökler ne uydurdu kafalarını belki gitmediler göklerinden atıyorlar diye mi? olabilirler? Ya cezanın ne kadar kötü olduğuna bağlı olarak öyle bir gök yapılabilir belki. <gülüyor> Yani çünkü hayır ama bence böyle hayır böyle bir şey yapacaksak bence zaten o e, haber postun içerisinde biletimizin de fotoğrafı işte çekilmeli. Ondan sonra işte tam salona girerken fotoğrafımız çekilmeli. Oğlum ee, şu an bütün kaçış yollarımızı tıkıyorsun ya. Bütün... Öyle yani yapacaksak adam gibi yani yapmak lazım. Yoksa otururuz süper zaten. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse böyle bir şey e, yapmayı düşünüyoruz eğer siz de yapmamızı ister iseniz. Cezalı podcast. Evet. Bilmiyorum ya şimdi bir Türk okulunda bir sihirbaz Türk, okulu. bir Türk <gülüyor> okulunda bir <okulunda> sihirbaz <gülüyor> bir sihirbazlık okulunda e, Türk filmini gidip izlesek Hı. bunun üzerine de oturup konuşsak ya bunun üzerine ben oturup konuşmak hiç istemem sikeceğim bu örneği verip duruyorum diye de bu bizim götümüze kaçar ben sana söyleyeyim başka bir örnek bulup onu daha fazla vermeliyim şu an <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne olur Fantastic Four 1-2 mesela hiç izlemeyi istemiyorum tekrar bu da olmadı. Gerçekten izlemeyi istemiyorum çünkü ya daha da... böyle istemiyormuşum gibi davranabileceğim ama izleyebileceğim bir şeyler bulmam lazım. Ya Greenland filmini biz hiç sevmeyiz mi sen? Greenland çok boktan film değil miydi arkadaşlar? <gülüyor> ya? <gülüyor> ya bu konuda hem fikir değil miyiz? Ama yani cezalı olayına girmeden biz kendimizi cezalandırıp bir şey yapabiliriz. All Time Worst Superhero Movies serisi yapabiliriz. E Catwoman'la başlarız. Belki şey yapabiliriz. E, Geek drinklerden birinin konusunu bu yaparız. Hı. En kötü e, süper hero filmlerimizi dizeriz. Atıyorum bu sefer 20'lik liste değil de 5'lik 10'luk listeler yaparız. De yani herkesinki belli abi. Bize göre belli. Ulan podcast'ı niye çekiyoruz? <gülüyor> Millet dinliyor yani. <gülüyor> Hani onu yaparız en azından elimizde şöyle evet, bir liste Şimdi Koca ayağın da en sevmediği süper filmler, süper kahramanlar filminde Avengers olabilir mesela. E tamam işte yani <gülüyor> anladın mı? Böylelikle bizim elimize de bir liste çıkar. Hani daha büyük bir liste de oluşturmuş oluruz. <gülüyor> Ayrıca şey tartışması da ilginç olur yani. Hani insanlar bizim hangi filmleri gerçekten hiç beğenmediğimizi gördüğünde belki çok daha büyük küfürler yiyeceğiz yani. Ya bilmiyorum bana biraz dar bir konu geldi. İyi de. Geekendrink'e bir noktadan sonra liste bulmakta zorlanacağız liste başlığı mataya. Ya sen onu koca ayağa bırak ya. Onda ton var. Tonlarca var liste. Var da hepsi kaydedebileceğimiz türden listeler <gülüyor> değil yani. <gülüyor> en seksi süper kahramanlar listesi. En seksi süper kahramanlar listesi erkek kadın karışık mı olacak mesela? Evet. Ben nereden bulacağım en seksi erkek kahraman Thor. torun seksi olduğunu mu diyorsun? Yani ben kız olsam toru seksi bulurum. <gülüyor> <gülüyor> ben kız olsam falan geçeceksin şimdi bunları. Ben ben çok açık ve net söylüyorum. içimde bir lezbiyen var. İçindeki <gülüyor> lezbiyen <gülüyor> onu seksi buluyor oğlum. <gülüyor> İçindeki lezbiyenin Çünkü... Wonder Woman'ın seksi bulması lazım mesela. Hayır. Yani ben içimdeki lezbiyen bir seksüelsin. <gülüyor> <gülüyor> i̇çimde lezbiyen yok o zaman bir seksüelsin sen. O iş olmaz öyle olmaz. Olmaz mı? Şimdi hı. ben diyorum ki bu podcast'te ile e, ilgili söyleyeceğimiz daha fazla şey yoksa hı hı. E, bitirelim. Bitirelim. Zira çok uzun oldu. Evet. Ama ben bunu bayağı parçalayacağım, parçayı edeceğim. Tek parça koymak istiyorum da o yüzden. Evet. Neyse o zaman e, bu G-Pod'un da sonuna geldik. Geldik. Bu bölümde Flash e, sezon finali ve süpergör konuttuk. Konuştuk. Sonra da utanmadan bitirdik. Bitti. Bitti. Hadi baba. Git, rakam. Git rakam.